bir takım şeylerden dolayı kestik yani bağı gidip gelmiyor ama yani ama selam veriyor mesela camide gördüğümüz zaman selam veriyor ee, ama bu kadar sadece selam veriyoruz artık eskisi gibi böyle bir araya gelmiyor şey yapmıyoruz o da yani sadece selam var aramda da bu dargınlık mı oluyor? dargınlık Aram yani oluyor, oluyor, oluyor mu bu? ya şimdi oluyor evet. mu? mesela sadece selam derken bir insanın birbirini sevmesine vesile olan bir şey. Yani neden etkisi gibi değilsin? Yani onun imanında mı bir şey oldu yoksa senin imanından azalan bir şey var? Öncelikle insan bunu ne yapması gerekir? Kendinde bir oturtması lazım. Yani daha önce öyleydim, şimdi niye böyle oldu? Daha önce benim onu sevmeme neden neydi? Şu anda onu sevmememe neden ne? Bunlar mı? Tabii. Çünkü mesela şeyin sohbetimin sonunda dediği gibi, dediğim gibi, Allah Azze ve Celle e, kıyamet günü arşının gölgesinde hiçbir gölgenin olmadığı arşının gölgesinde sınıflan e, gölgelendirici yedi sınıf insan vardır. Bunlardan bir tanesi de Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan iki kimittir. Benim hiçbir menfaatin şeyin ortak Yani bu menfaat derken... Macri bir menfaat tabii ki değil. Müslümanlar birbirini Allah için sever. Allah için bir araya gelir ve Allah için... Aynen. Öncelikle insanın kendisinde bunu oturtması lazım. Yani... Beni sadece selam... Ki bu bir yerde ona değer vermemendir. Yani selam, kelam. Ben de sadece selam verin, başka bir şey yapmam gibi bir... E, duygu içerisine girmektir ki bu da doğru değildir. Yani o da yanlış anlaşılmasın. Tamam ben sadece selam veriyorum. Tamam bitti değil. Herkes tabii ki herkesle çok sıkı sıkı olacak. Sürekli onunla görüşecek. Bir araya gelecek demek diye bir şey de yoktur. Ama Müslümanların belli başta hakları vardır ki onları da ne yapmak gerekir? Yerine getirmek gerekir. Davet ettiğinde davetine icabet edersin. Cenazesi olduğunda cenazesine katılırsın. Ondan sonra ee, selam verdiğinde selam alırsın gibi Müslümanların Müslüman haklarını da yerine getirmek zorundasın. Ama bunun dışında e, eskiden yaptığın şeyleri şimdi niye yapmıyorsun diye de kendine ne yapman o sana döner. Bu altı tane hakkı biliyorsun, onu koru, koruyoruz zaten inşallah. Tamam yani bunun dışında yani gidip gelme, işte ailecek oturma şu, ol sana dönen bir şey. Evet. Kendin bilirsin onları da. Ama yaptığını Allah için yapar terk ettiğini de Allah için terk et. Bunu kendinde buna oturtman lazım. Şey Yaptığını Allah için yap. Ben onu Allah için seviyorum. Ayrılıyorsam da Allah için ayrılmam Allah Tıpkançlık insanda en mevcut mudur? Evet. Ama hasetlik derecesine getirmemeli. Yoksa insan kıskanır, hanımını kıskanır, çocuğunu kıskanır. Ama kıskanma karşıdaki insanın hı hı. E, iki kişi arasında ya bunlar birbirini çok seviyor. Niye birbirini çok seviyor diyerek birbirini ayırmaya çalışırsan o zaman bak şeytan durumu. Bir soru sorabilir miyim? Ee, selam söyleme usulü yönünde. Peygamber bizimle getirmiş mi böyle? Selam gönderiyorsun. Soranlara selam söylesin. Mesela, ya da, e, yani bizi sevenlere, sınıf olarak tavır aldığınız zaman bizi sevenlere selam söyleyelim. Şimdi arada türlü türlü ahiremden dolayı e, değişik tavırlar oluyor kişiler. <gülüyor> tavırlar arasında. Şimdi bu şekilde selam söylediğiniz zaman zaten selamın oraya ulaşmayacağı belli. Niye sen bu selamı gönderiyorsun? Önce günü arada bırakıyorsun. Şimdi dersimiz madem selam oldu, böyle bir soru... Yok sadece selam değil, o hadisin bir bölümüydü. Hakikaten güzel bir ilan. Çünkü dediğim gibi insanlar dargın olduğu zaman ilk kestikleri şey selamdır. Evet. Hangi sebeple olsun? Bizim toplumumuzun alıştığı selam aleyküm, aleyküm, ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakat şeklinde selam şekli vardır. Allah Resulü selam... Bir gün bir sahabe giriyor. Esselamu Aleyküm diyor, oturuyor. Allah Rasulü Aleyküm Selam ve Rahmetullah 10 diyor. Öbürü giriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Allah Rasulü Aleyküm Selamını alıyor. 20 diyor. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Barakasürt diye birisi giriyor. Allah Rasulü Selamını alıyor ve 30 diyor. Adam oturuyor. Bunu sahabe anlamıyor. E Allah Rasulü girdi. Esselamu Aleyküm dedi. Sen 10 dedin. Nedir bunun manzı? Öbürü 20, öbürü 30. Kim Esselamu Aleyküm derse 10 Ecil alır. Kim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ziyade ederse 20 Ecil alır. Kim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve derse 30 alır. Selamla ilgili hükümler budur. Yoksa selam e, mesela bazı kimselerin günaydın sünaydın, hay, huy, yoktur bizim şey. <gülüyor> selam şekli budur. İslam bu şekilde vermiştir. Allah Resulü selam bu şekildedir. Bu aynı zamanda cennetliklerinde selamıdır. Tamam şey. evet. ee, Yoksa selam hidayete tabi olandan üzerine mi olsun demek istiyorsanız? <gülüyor> Hayır. Allah razı zaten O sadece yok. Çok e... herkese selam verilmez mi demek istiyor? inşallah. Başka bir benden çıktı selam ver çıktı Selamı bir götürebilir Allah benden selam mesela. Evet. evet. Bundan kimde de usul var mı mesela? Salonlara selam söyle. Yani usul, azal hepsinde var. Ben mesela Ankara'ya gitmemizde işte, şimdi tanıyanların mesela hakseten Cafer'in selamına, yani. işte Mustafa'nın, Abdurrahim'in, Aslan'ın selamına deriz. Niye? Tanıyanlar vardır birbirlerini? Ve İzmirli kardeşlerinin selamı var. Olur. Onlar nedir? Aleykümselam ve rahmetullahi ve reklat. Allah razı olsun. Allah hecel versin derler. İsmen olduğundaysa, hemen böyle bir yüzünün güldüğünü, onunla anılarının gözünün önünde geçtiğini görür. Tabi adab vardır. Bize neden nedir? İnsan göremese bile, bir şekilde ulaşamasa bile, gelenle gidenle ona selam götürmüşse, göndermişse, o insan ayrı bir memnun olur. Vardır da tabi Allah. Baba. Tabi. tabi. Vardır yani. Bir hafta vardır. Allah Azze ve Celle Bunu yapmıştım. Sahabeler yapmıştı. Allah Azze ve bunun dışında da e, selamla başlayıp mektup yazdığı gibi, bazı kafirlere de Selam dairete abi Allah merhaba diye de yazdılar. Tabi yani var ya. Hayır büyüküm var. Ben evet. ee, baştan anlattın hürmetle bazı arkadaşlarımız da İtikaz için olduğu problemimiz olmayacak Hariciler evet. ilk selamı verirler ama ayrılırken vermezler Evet. Niye vermezler? Takiye yaparlar hani Şiaların yaptığı <gülüyor> Şia yok değil mi? De? Azatma Yok değil mi Şia? Yok mu canım yok Söz önemli değil, sorun değil de yani, varsa söylesin diye. ve haliciler aynı şey mi veriyorlar? Nasıl değil? Yani... Zina kötü bir şey değil mi? Evet. Kişinin bir ile zinasıyla, anasıyla zina sayılır mı? Evet. Aynen onun gibi bir şey işte. Bir <gülüyor> i̇şte, Top. Hocam normalde tanımadığınızda... Selama... Dur, dur, oradan bir devam edeyim. Evet. Tevbe 5'te Allah Azze ve Celle o müşrikleri gördüğünüzde ne yapın? Özür düz. Güler yüz gösterin, onlara iyi davranın ki Allah'ın kelamını dinlesin. Hemen <gülüyor> özel <gülüyor> tevbecini <gülüyor> diktin. Hariciler birini gördüğünde ona sahte bir gülücük yüz ifadeleriyle sadece sıkışırsa, benim gibi biraz kılsa selamun aleyküm Selam, Selamsız çünkü benimle konuşamayacağını bilir. Fakat ayrılırken iyi günler, merhaba diye gider. Evet, <gülüyor> böyle dost. Halbuki selamdan önce kelam, Selamdan sonra kelam yoktur diyor Allah Resulü Ve selamın tamamı e, şu diyor Yemenliler ne iyi insanlar diyor. Selama diyor bir de misafaa etler diyor. Ya ne iyi insanlar? Selamın tamamı neymiş? Misafaa, tokalaşma. Şey. Demek ki selam dinimizin bir parolası. Adem Aleyhisselam'ın da meleklerin yanına gittiğinde Selamün Aleyküm Onlar da ne yapıyor? Aleykümselam Alhamdülillah <gülüyor> Bu Müslümanların bir parolasıdır, şiarıdır. Fakat maalesef hani Zemin belki gelmedi arkadaşlar Üç tane köpeği böyle şeye koymuşlar Kutuya koymuşlar Kutuna elektrik vermişler Kutunun birinde düğmeye basınca köpek çıkabiliyor Birinde hiç çıkamıyor, Birinde üstü açık. Köpek elektriği yiyince kıvranmış, Düğmeye basit fırlayıp gidiyor. Biri çıkamıyor, Biri geliyor çıkarıyor. Öbürü de onu atlıyor gidiyor. Atlayıp giden aynı fıtratı bozulmamış bir Müslüman. Öbürlerinde ise sıkıntı var. Selam vermektir. Sıkıntı duyuyorsa bir Müslümana o bir kutuya girmiş. düğme arıyor. Çıkacak bir yer var. Bozulmuş bir tane. Ve o düğmeli olan e, köpeği düğmesiz bir kutuya koymuşlar. Elektrik vermişler. Düğümü aramış, çabalamış. Kıvranmışlar. Aynı köpeği üstü açık bir yere koymuşlar. Yine düğme aramış. En son üstünün açık olduğunu görünce atlamış. Üstü kapalı olup düğmesiz olan yere köpeği koymuşlar. Elektrik vermişler. Bir insan gelince çıkmış. Sonra onun üstü açık yere koymuşlar. Elektrik vermişler. Atlamayı affar edememiş. Hırkatını bozmuşlar. Aynı kavmiyetçilik, fırkacılık, e, naslı bırakıp, nas dışındaki meselere gitme, inan Allah'ı ve Resul'ünü tutar gibi insanlar bunlara sarılmışlar ve doğru diye peşinden gitmişler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam halde gelen bir rivayette tanıdığımıza, tanımadığımıza selam verin, yedirin için. Gelin bunu nefreden daha bir şey yapın. Akli olmayacak. yorum yok. Akli olmayacak. Olursa aynı köpeğin eğitimine götürün. Nasıl olacak? Ve diyor ki, illet olarak geliyor. Yahudi ve Hristiyanlara siz önce ne yapmayın? Selam, selam vermeyin. Yahudi ve Hristiyanlar sizin Bir kavme benziyen nedir? Onlardan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Yahudi ve Hristiyanlar kendi doğal giysilerini giymek zorundaydı biliyor musunuz? Kadınları da erkekleri de ve çocukları da kendi dinlerinin isimlerini koymak mecburiyetindedir. Neden? Müslümanla kafirler birbirine karışmasın ve onlar dinlerimizi bozmasın diye. Bir sınır var. Bugün var mı? Tanıyabiliyor muyuz? Üstüman'ı keboli birbirinden ayrılabilir miyiz? Kaşık. Bizim Ankara'da kalenin orada bir papaz var. Herhalde muhabbet ederiz. Adam sakarlı. Cebinde salak koç yiğitin meali var. Oturup hep dinden konuşuyoruz. Nerede bu, nerede? Hiçbir şey yok. Ayetlerde kaç tane arkadaş arkadaşı yemeğine çok rica ettiği için tanıtmadım bu papaz diye. Yerde buşak papaz adam. Adam papaz. Mümkün değil, bizim insanlar onu ya Hoca zanneder, ya Mesut'u zanneder. Anadak Papa. Hocam, bizim Hoca da aittir, Salat Koç'u tevkir ediyor. Heh, şimdi. Onun için, bugün Yahudi'yi, Hristiyan'ı bile anlamak çok zor. Ayırt edemez, fakat o gün öyle bir topluluk vardı, ayırt ediliyordu. Onlara önce selam vermeyin, yolun en dar yerine ne yaptın? Sıkıştırın Şimdi birine geldiniz, selam vermediniz. Ona dinden anlatıyorsunuz, dinler mi? Hı. Veyahut da şöyle diyelim, Allah Aleyhisselam geliyor, ey kafire ey müşrik iman et, dinler mi? Hı. Veyahut, ben şöyle Allah'ın kitabını anlatsan, ayetlerini anlatsan dinler misin? Yedirsen, içirsen, bir zeminini hazırlasan, o insan dinler mi? Bir i̇yilik yapıyorsun. Aynen Mekke müşriklerin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ilk davetinde yaptığı nedir? Yemekler yapıyor, yediriyor, içiliyor. Sonra insani fıtrığı olarak hasletlerini sunuyor. 40 yaşına kadar bir peygamber kendi nefsi için ne bir yalanı, ne bir ihanete, ne fıtratını bozacak hiçbir şeye ne atmamış, gitmemiş ve diyor ki ben size diyor şu dağın arkasında bir düşman var size saldıracak desem ne dersiniz? bugün bir müslüman müslüman olarak sıfatlarını ne yapamıyor, Soruyor. Hani selamın bile kadri kıymetini ne yapmıyor, bilmiyorum. Ben mesela bir kardeşi yolda gördüm. Kendime gittim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve dedim. O suratımı baktı çekiyor. Aynı birisi dinle imanla öyle hass olmayan birinde selam alıyor. Selamünaleyküm Hangisi geçerli? Alhamdülü. Selamın kadri kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun için selam bütün Müslümanlara verilir. Müslüman olduğunu bilemiyorsun şüpheli. Neyin beratasıdır? Selam. Eğer Böyle bir yere ne diyorsunuz Türkiye'ye? İslâm. İslâm, İslâm. Tamam, bir şey demedim ki teslim demedim yani İstanbul'dasın diyoruz. Darı İslam ya diyor. Emin misin? Emin misin diye mi sordun? Darım. Darım dediniz de, Ali mi düşünüyordun? Darım Şükr dedim. Hangisi? Küçük de, de. Şey şey küçük de, de var. Senetliyormusun? aslonmuşsam. Tamam gidiyoruz. Her zaman arkadaşlar var. Tamam. İşitti görce o hayır demiyor. Sadece bir takım söz vermenden daha sağlam garantiler veriyor. Evet, bire indi. Allah azze ve celle hepimize hayır versin. Nasları güzel anlamaya nasip etsin. Şimdi önce ihlasımızdan, mert ve dürüst olmamız gerekiyor. Eğer evet inandığın, hayatına geçirdiğin itikadını konuşmaktan acizsen, korkakta gündeme getiremiyorsan, ahirette zaten bu hesabını vereceksin. Allah Azze ve Celle bize birlik beraberlik için doldur mu? Evet. Gel şimdi sahabe devrine gidelim. Sahabeyi sever mu? Takar mısın onları? Dinleyer evet. misin? Mervan evet. bin Hakem var. Bilir misiniz kim olduğu? Anad Osman'ın Medine valisi Hz. Muaviye'nin Medine valisi o tutuyor bayram namazında hutbeyi önce okuyor. Hutbe önce mi okumuş sonra? Sonra. önce okuyor. Sahabenin hem de bolca olduğu bir ortamda. Ebu Said el Elgadir'in Aya kalkıyor, diyor ki biz diyor sen buraya el ele geldik. Kardeşçe. Ama artık bizim kardeş olmamız çok zor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını kıldırır, sonra hükmesini verir diyor. Mervan diyor ki bundan sonra böyle diyor. Allah Resulü diyor ki Allah e, Resulü diyor ki bu Said diyor ki bu senin böyle demenle böyle ne yapmaz olmaz diyor ve doğruyu açık Cemaat-i ne, ne yapıyor? Mervan'a insanların içinde şekilde Yine aynı Mervan Cuma namazında hutbe verirken aynı bugün bizim şey, cami zevkleri elini açtırıp dua etmeleri var ya. Orada böyle edince benim birisi kalkıyor. Allah diyor bu elin kıssır, kahretsin. Ne söylüyor? Vali. Allah Resulü diyor, hutbedeyken böyle mi dua eder? diyor, sarnağın işaretinden başka bir şey neydi? Değildi diyor. Ebu Said el ayağa kalkıyor diyor ki bu adam görevini yaptı. Çünkü ben Allah Resulünden işittim. Kim bir münker görürse onu eliyle izah Veyahut diliyle veya kalbiyle. Bu <gülüyor> mülkünü de yapana ne diyor? <gülüyor> Mümindir diyor. Bunu mu yapıyoruz biz? Evet, Tabarami'nin nafrettiği bir rivayette Enes Merva'nın yanına geliyor. Ya diyor sen Allah Resulü ve Vesselam'ın namazını kılarsın, ben senin arkanda namaz kılarım. Ya da diyor tek başıma bu mescitte namaz kılar evime giderim, sen de insanlara bunun hesabını verirsin. Mervan nasıl namaz kılıyordu? İlk tekbir derlerini kaldırıyordu, bağırıyordu, bir daha ellerini kaldırıyordu. Evet sen ne yapıyorsun? Uyarıyorsun. Bu sefer Mervan Enes'e zulmetmeye başlıyor. Enes de ne yapıyor? İki tane alır. Mervana mektup yazıyor İsa Allah, Muaviye dediğine. Ben diyor İsa'nın yanında 10 sene hizmet etsem bana 10 senede en böyle şeyinde bile senin iki kulakından veya anlın toprak size dan başka bir söz söylemeye. Ama bugün görüyorum ki senin emir sayın ettiğin bana dünyayı dar ettir." deyince, mualliye mektup yazıyor ve nevman geliyor, nefsten üzüldürüyor, kualitana atmıyor, üzüldürüyor. Biz de neyiz mülk keref, mani olmak. Ha, bidat tayfelerinin yaptığı en güzel şey nedir? konuşmama, geriden konuşma, rahatlama, sorularla hareket etmek. Ya ben bir müşriğin arkasında mı namaz kılacağım? Veyahut öpe imanları seçiyor muydu, romantiz mi seçiyor mu? Partizan mı seçiyor mu yani? Hani böyle şeyine mi kokluyorsun, altına böyle değiyor mu böyle? Yani olmuş, olmamış. Var mı böyle bir olay? İslam'da ne var? Hanedi meselindeyse tabii, o değişik şartlar. İşte hanımın güzel olursa, işte şöyle olursa, böyle olursa, bizde öyle mi? Bizde ne var? Krasi? Düzgün. Düzgün. Sünnetin daha iyi günü eşitse işte bizlediğim, bizledi bugün yok. Ne olur? En yaşlısı geçer. Bunlar eşitler. İnan olur bize. Veya bir kavme geldik. Burada kim? Bu yerin sahibi. Yani misal söz sahibimiz Cafer. Cafer namaz kıldıracak. Veya Cafer din vermedikleri başladı. Bu da ne yapamaz mı? Namaz kıldıracak. Sünnet olan budur. Ben şimdi buraya geldim, Cafer namaz kıldırıyor. Ya bunun arkasında namaz kılmıyor. Onun işte şurası şöyle, burası böyle, bunu deme aklına Ben onun yanlışını düzeltmek evet. zorundayım. Bize düşen sünnete uyacaksa yapmamız gereken nedir? Budur. Ya buna demeniz var mı? Elbette var. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Ee, müşrikliğinden şüphe ettiğimiz bir insanın arkasında belirliyorum. Sırf Müslümanlar görülmesin diye namazı <gülüyor> kıldığını söylüyorlar. Yine mesela sebefimizden ama kendisine razı olsun, biliyorsunuz e, bir zamanlar Kur'an mahluk mu değil mi diye büyük bir fikre çıkmıştır. Biliyor <gülüyor> musunuz bunu söylüyorum? Kur'an mahluk mudur değil mi midir? <gülüyor> <gülüyor> evet. Mahluktur diyenlere ne dersiniz? <gülüyor> Ahmet bin Amber Suran mahluktur demediği için dövüldü. Zincirden öyle dövüldü ki bağırsakları çıktı. Kendisini dövündüren imamın arkasından ama çıkıldır. Çünkü bu akidenin insanları ama onların münkerine de münker dedik. Ne yaparız? Çıkarız. Hakkı konuşuruz. Allah kendisine rahmet etsin. Bir kardeşimiz vardı Burhan diye. Bir gün namazdayız. Ben bu kulak vermedim. Bir fakat anlamadım. Yani, bir de suç gündü. Yavru kalkmış. Bir şeyler deyip duruyor böyle. Elinden sal ver. Bir de beni şöyle tuttu silçeledi. Şekli oturuyorsun. Ya, bu adam müşrik oldu. Şimdi adama baktım Adam böyle bir durdu. Bu hala konuşuyor. Ben ne olduğunu anlamadım. Ben de su yükledi çıktık. Camiden. Büyük bir camiden. Nanlı olduk, bana bir şey oldu. Adam eder iman halinde, tabi bakıyor aynı o bakar adamı var ya Onunla, onun müsağ, aynı hayvanla, çobanın müsağını görüyor. Onu bakıyor sadece. Yani sadece. Anlamadım. Neyse başka bir camiye gittik, aynı butta oradaymış. O zaman da çıktık. Geldik, bastık namaz. Şimdi Burhan dedim, Allah rahmet eylesin, çok iyi bir kardeşim. Belki tanıyan vardır tanımayan, inanın Allah Resulü'nün hasabını görmek isteyen günümüzde öyle bir isim benim kendi damla da ispah edin. Allah rahmet eylesin. Tanıyan bütün kardeşlerimi sormuştur. Öldürdü. Demek ki Allah bizden daha çok seviyor. Oturduk. Otururken aşağıda hadiri var ya o ilahi diyor var, yeşil toktak onu çalıyor bu kulağını tıkayarak buna gitti. Cuma günü aynı. Cebindeki bütün parayı çıkartarak ne kadar paset varsa satın aldı. Kulağını çıkardı bunları ve tuttu ayağının ağzına kırdı. Böyle dükkana geldi. Yine başladı. Gitti. O günü e, bu günün ağzı bozu çünkü ona göre. Bu gene gitti derken Burhan otur. Bir ki nasıl mani olur? Ya bunu bir öğrenelim. Tekfir en zorudur bak, değil. Adama vermediğin, anlatmadığın bir şeyin hesabını ne yapamazsın? Suramazsın. Şimdi, bakıyorsun Müslümanlara, hepimizde telefon var. Bir açıyor ki, herkesten aynı bir hava. Doğru mu? Aynı cübbeli diyor ya, yani. benimkini diyor, bu şöyle diyor. Haram değil diyor. Ama bak, müziğin haram dediğimiz halde. Değil. Telefona alet edin, aynı bir hava. İkiniz de tatlı geliyor, ikimiz de söz geliyor. Halbuki bakıyorsunuz Ebu Davut'ta bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile biz de aynı merkepteydi. Bir çoban haval çalıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulağının tıkı yok kardeşler. Merkebi çobanın üzerine sürüyor. Eşe gülerine gelince çoban haval açıyor kaçıyor. Ondan sonra diyor ki ben iki bek sesle hareket etmek için gönderdi. Münkere ne yaptı? Mâni olduk, haçmadık. Kur'an'ı tıkayıp gitme. Hem Kur'an'ı tıkadık hem de mülkele ne yaptık? olduk. Eğer bunu yaparsak biz meselelerimizi hallederiz. Hacı demesek ki, her fazlasa bir atarlar. Ama sen görevini ne Sen orada ne yaparsın? Hakkı bildirme getiresin. Ama teklif yolunu seçip veyahut ben her imamın arkasında kalmıyorum. Ben şunu namle, bu adam Müslüman dur. Müslüman kullanmıyor mu? Ondan sakınırım ona. Ben ne sorarım diyor. Ben seni ne sormak gördüm. Müslüman asla kaypa konmaz. Hele evet, eskilim böyle bu görüşü savunanlar ölüme bile gitse asla kaypa konmaz. <gülüyor> Günümüzde niye şimdi on İzmir olacak oluyor ya? Neyse söyleyin güzel edeceksin. imanından şüphe ediyorsan, bir insan imandan şüphe etmek nedir? Yani hiç şey yoktur teklifdir. O insan arkasında illa namaz kılmıyor Daha hayırlısı olabilir ama daveti bırakmamak gerekir. Daveti bıraktığımızda bu sefer biz kendi meselelerimize kilitleniyoruz. Onun etrafında bir şeyler var. Adam şimdi namazın arkasında kılmıyor. Niye? Devlet namazı veriyor. Böyle bir nasyon. Başka? Her imamın arkasında namaz kılınmaz. Evet. İslam'da evet. namaz kılmanın için evet. evet. bende, imamın hüküde ne bende? Sen burayı bıraktığın için, adam burayı ne yaptı? Kuldurdun mu? Sen hayırlı mı bıraktı dersen, orada durursan, zaten seni kabul etmiyor. Evet. Ya da senin dışkın yapar. Ya da sen onların dışkıyla. Yani davetin muhakkak bir tehditleri var. Mücadele yapmadan yapmış gibi bir havaya girme hiç kimseye bir şey kazandığını hele hele bize de kaybettirmiştir. Bunu yapar, en son bizi kayfak yapar. Dille rahatlama yoluna. Yani sözler işte burada kılınlar, öğretmenler gider ki bu bize hiçbir şey kazanır. Git. Orada Orman atıp, dövün, sövün, aşağıda gibi öldürün, neyin olmasını gibi ateş açtım ama hayır olur. Gitmeyip de terk etme düşün. Cuma'ya giden Allah mümin diyor mu? Gitmeye ne diyor? Ha, Cuma için ne haber sormuştum? Gitmeye ne diyor? Mümin diyor. Tabii mümin yaptın mı? diyorum. Müşrik diyor. Diyorum. diyorum. Küşkü de olmayı diyor tabii de Öyle evet, diyor. Bak o da öyle diyor. Ama bile bile. Da, Devamlı bile. <gülüyor> yok. yok değil mi? Kalbine yorulamış. Kadımsa, çocuksa, yolcuysa, soğuk varsa, düşman varsa, korku varsa gelirsin. Hastaysan, mazur. Bunun dışında bile bile kasten üç kümayı herkese'nin Allah kalbimdir. Şimdi hastamızın en sonu yeni bir bidatları var. Bazı hastalıklar bunu Önce doğuda başladı bir Şimdi her tarafa yayılmaya başladı. Biz bu inokların arkasından namaz kılmayız diyen bazı hastalıklı gruplar yerlerde cumalar kılmaya başladılar. Mesela aynı hani böyle dernek gibi bir yer açıp cuma. Bu da asrımızın bidatlarından bir zatlarından bir tanesidir. Çünkü cuma nerede kılınır? Mescideler. Evet. Yani secde edilen yerlerde, böyle derneklerde, şunlarda, bunlarda veya özel tahsis edilen bir yerlerde kılınmak ki bunlar bizaktır. Hani cumayı terk eder hükmünü almaz ama kim bir bidat çıkarırsa Allah'ın meleklerin lanet etmişlerin laneti vardır. Daha büyük bir belası vardır. O için naslarla hareket ederse kazanan bir Önce yap. Sonra bu sıkıntılarda nasıl koşuluruz onu yorum Ama terk edip de terk ettiğin şeylerin etrafında bir kazıklar çakarsan oradan oturamazsın. Tabi bir de Yapılan her şey insana bir ne yapacak? Katves almayacak. Yapılan her hayır da hayra doğruysa ne yapacak? Bir adım atacak. atacak. Burada amaç ibadetse, ibadeti yapıp, ibadetin daha iyi nasıl olur, o yoluna bak. Bazı yıllarda tutuk mesela, İzmir Ankara'da bazı jandıraklar, Tevhid Camii diye bir cami açmışlar. Cuma'yı sadece orada bulacaklar. Cuma'yı da burada bularlar. Halbuki önderindeki bir ızdırmacı, Bukhari Müslümi bile sabredemez. Ben normal bir cami, hiç tanımadığım bir adamın arkasına gidip ızdırmacı, arkasından aman, tamam <gülüyor> şey mı? Bir gün haric geldi, hocam bunların arkasından namaz kılınır mı? Vardı da, vardı da, neden oturuyor? Dedim ki bilmem, şahadetini duysanız dedim, Müslümanlık kabul eder misiniz? Tabi. Ne diyor lan bu adam? Dinler diyor. Teşveden la ilahe illallah. Teşveden elhammeden Resulallah. Allahu Ekber. Vallahi ben duydum. Sonradan baktım namaza çağırıyor. Hiç gel Tavut'a. Gel şuna. Gel buna diyor musun? Üdüyor musunuz? Da böyle bir şey. İlk adamın kalbindeyekini belki çökemesin ama yalnız artık diyorlar. Doğru yalnız ama kaçmamız tapisdir. Yani ben yani şimdi o Resulullah'ın leğili. bazı kanlı imanlar o yani. İman edeyim zaman yani bir halife de demek. Hayır. Hayır hocam canı iman. Nasıl bir kişi evet. e, yaptığı bir amelden ötürü şikayet yani bir şikayetleri var. Evet. E, ne yaptı? O da, kişi, ne yaptı? Evet. Ne yaptı? da yani, e, Çok detaylı bilmem. Evet. Bu gibi mülklerler var. var. Evet, ne evet, evet. evet. Bu da e, amelleri olduğunu bildiğim bazı imamlar. Bunlara karşı dikkatimle çarpıyorum <gülüyor> ama <Ona> cümlenemiyorum. <gülüyor> Tabii. Ki, İçinde rahatsızlık var. <gülüyor> İçinde ney <rahatlığı> var? <gülüyor> <kim> ne <gülüyor> <neyi görelim. gülüyor> Allah hemimizle hayır versin. Allah Resulü Mesihelâtü İsrâ'ın Yahudiler yetmiş bir, Benim yetmiş iki, benimülmesinde biri müstesna hepsini ateşte okunacak. Demek ki Muhammed ümmeti bölecek. Bu var. Baba Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim'den üç şey istedi. Biri müstesna ikisini verdir. Bunlardan bir tanesi nezir vermedi. Ümmetimin birlik ve beraberliğini bozmadığı için bunu ve Vermedi. Demek ki ayrılık var. Fakat ayrılık hak mı? Deyim. Şimdi buradaki müşkülat nedir? Karşıdaki insan, namaz kıldıran bir insan, camiye mi geliyor? Şimdi hocam bildiğimiz bazı şey ortak yanlarımız var ya. Yani. Ben memurum var. Kimini görüyoruz? Ben kimini görüyorum? Evet. Ben acı veren de İslam. Ben kıldıraklarımı da başına kadar takıyorum. Şimdi adam ne için geliyor camiye? Ortak değerlerimizi ararsa. Yani merhametle karşı daikine yaklaşabilir miyim? Namaz kılmak için geliyor değil mi? O, o adama bu namazı ne için kılıyor? Allah'a yaklaşmak için. Allah'ın emri için. Güzel mi? Güzel. Beş vakit namazı kılıyor mu? Kılıyor. Nerede kırıyor? Canlıca Cemaat, Güzel. Cemaatle kılıyor mu? Cemaatle. Şimdi yani de görevi icabı. Hem yani de para alıyor? Allah'ın bir nimeti. Şimdi bu adam seni beş vakit camide görmez, ortak değerlerden gidiyoruz. Beş vakit camide seni arkasında görmezse, beraber muhabbet etmez, senin itikadını yapını inancını tanımaz. Bu adam şişer mi? Şişer. Hele bir de bir cenazenamaz olsun, olmazsa. Birisi ölü mü diyecek biri bulunmazsa. Bu adam şiştikçe ne yapar? Şişer. Sen cami cemaat değilsin. Şimdi Allah'ım diyebilirim. Namaza gitmiyorsan bu adama gidip de sen bunları bunları yapıyorsun, ben ne yapamıyorum, namaz kılmıyorum desen, o sen ne yapmasın? Alma. Önce onunla bir birliktemeyin olmalı. Onun değerlerini bilmelisin. Orsak değerleri tasdik edip yanlışı anlatmalısın. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davete çıkıyor. Hemen hemen ki de kitaptan hep sizinle görüşürüz. Bukhari'den hafif ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına kavminin en akıllı, zeki, konuşkan bir insanını çıkarıyorlar ve kavmi de onların ikisini duymayacak kadar geride oturuyorlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a ne diyorlardı? Muhammed sihir ver. Onu sihir versem bize ulaşmaz. Allah evet. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin'e karşısına oturttu. Neyseyim diyor. Rabb'ın kalbi. Hüseyin ne diyor? Yedi bir Ne evet. etretiyor? Biri gökte Olur mu? Böyle demiyor Metod olarak senin başına dara geldiğinde, sıkıştığında, bir şeye ihtiyacın olduğunda hangisine sığınıyor? Hüseyin iç terebbüsü kökteki ne diyor? E senin önüne ne ihtiyacın var ki Hüseyin'e? Ben elinde diyor sana ve affedeyim diyor. Kalma kafasına toprak sarışıyor. Diyor. Muhammed Hüseyin de şey davet nasıl? Allah Resulü Hüseyin'e ne yaptı? Yumuşak davrandı. Güzel söz söyledi. fıtrattan girdi. Anlayacağı sözleri söyledi. Şimdi bize gel, Adama gidiyorum şimdi. Adam aldığı bir kültürle Evliya dost kavramı bozulmuş. Allah inancı bozulmuş. Peygamber inancı bozulmuş. Kitap inancı bozulmuş. Bir Angalya var. Yani kafası adamın fikirler yerine dönmüş. E bir tane adam da gidip Allah rızası kendisine doğruyu anlatmış. Sen gidiyorsun şimdi bu adamın karşısına diyorsun ki sen özlerden yardım bekliyorsun, et Senin ettiğin şirk küfür. Şuna bakmamız lazım. Adama Hem dedi evcaları inkar ediyor. Allah tosta bir kâr ediyordu, atın bir kâr ediyordu, belki de seni bir Şimdi o öyle inanmış. Halbuki, o adamın anladığı değerlerden gidip de güzel bir davet varsa, aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona yaklaştığı gibi. Allah Resulü'nün ona yaklaşmasın. yine Allah'ın öğrettiği bir uslupla. Çünkü onlara e, tebliğ ettiğinde anladığın gibi değil ama gösterdiğim şekilde dersur Allah onlara hizmetle güzel söz söylesin, yumuşak davranırsın ya da ne yapıyor? eğer sen kaba, katı, sert olsaydın etrafındakilere alınır gidelim. ama Allah'ın diyor bir lütuf olarak yumuşak davranırsın. Yumuşaklık da senin ona yaklaşman da Allah'tan ama kadal olun, katılın, uslupsuzunsa davette bilme yeterli değil. O olayın doğru olduğunu anlaman da hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu karşıdakine güzel bir şekilde güzel bir tabahta sunabilirsen işte o zaman. Davet yoksa ben bildiğin sana anlatmış, sen de anla demek değildir. Karşıdakine mesajın güzel bir şekilde ulaşmasıdır. Ben 12 sene tasavvuftaydım hiç kimse gelip de bana tasavvufun, şirk, küfürüldüğü Ama Allah hidayet etti, Allah'a hamdolsun. Oturduk, ya şu Kur'an'da, şu namazda en azından estağfurullah, okuduğumuz surelerin manasını anlayalım diye oturduk bir mahallede. Bir bir araya geldik, önce işte Kur'an'da 10 tane sure var ya, önce 10 sureden başladı. Sonra gitme, bir, bir sure var ezberliye. o ezberliyelim, onu Ha baktık 114 sure varmış ya, bir de bunu okuyalım, öğrenelim demeye başladık. Derken, işte eşha böyle, maturü de böyle falan derken, La bunlar değil mi çekildeyen, taneler mi falan filan derken, ha bunları öğrenmeye başladık, bir şeyler duyduk. Sonra iman, küfür bunları anladı. Sonra Allah dostlarıyla şeytanın dostları olduğunu anladı. Ve sınırlarının olduğunu anladı ama onlardan uzaklaşmaya başladık. İlim olarak. 40 kişi başladık, dört kişiye düştü. Sonra halkalar büyüdü. Sonra iman imtihanı gerektirdiği için ayrılmalar, bütünleşmeler devam etti, etmedi. Ama ilim gelmeden sen onun yanlış olduğunu ne Anlamıyorsun. Anlamadığını da anlatamıyorsun. Doğru mu anlıyorsun? davet kitaplarına bakıp okursanız Allah onlardan daha olsun. belki çok okumuşsunuzdur, hocalarımızdan duymuşsunuzdur. Bir gün sahabeler oturuyorlar Kur'an okuyorlar. Meryem suresinde. Ya hocanın birisi de geliyor oturuyor, dinliyor. Bakıyor bakıyor Musa yok. İsa'ya Meryem e, İsa da Meryem'e de azalın yüze küfür ediyor. Ya hocam bu düşman var ya. Sahabeler de ağzıyor, güzel bir duyuyor. 70'e. 70'e. Ağının burnunu sürüyorlar, aksıyorlar. Adam yerde yarı baygın yatarken Selman geliyor. Allah için razı olsun. Selman adamın elinden tutuyor, götürüyor, elini yüzünü yıkıyor, üstünü başını düzeltiyor, güzel muamele yapıyor. Adam güven duyduktan sonra, tamam oldu İşte bunlar dedi. Adama güven gelsin, korkmasın diye elinden tutuyor, dostluk ifadesi gösteriyor ve o topluluğa geliyor. Adam adamı niye dördünün istiyor? Onlar diyor ki biz kuran okuyoruz. Kuran okurken bu, Allah'ın ruhlularını istihar yaptığı amaçlar Biz de dördük. Güzel değil mi? Normalde güzel. Evet. Ya birisi de Mahmut olsaydı şimdi dövdüğün gibi göbehterim derdi yani. Ve ne oluyor? Selman diyor ki, siz şetseyken, küfürdeyken Allah size dini dayakla növeydenir. Siz buna İsa'yı, Meryem'i anlattığınızda ondan sonra mı derdiniz diyor. bu sanıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Birinin hatasının öbürü ne yapıyor? Hemen düzeltiyor. Oradan gördüğü kötü muameleden kinleniyor. Buradan gördüğü güzel muameleden kalbin ısınıyor ve şahabet getirdiği insan geliyor. Bize düşen bölüm daha. Yine bakın Ahmet'in müsnetinde bulursunuz en yakın. Sahabenin bir tanesi bir halim Allah geliyor beyaz ediyor. Onlardan bir tanesi geliyor diyor ki sen ne her bize geldin Bir de beş vakit namaz var diyor diyor. Ben diyor, bunun diyor beşine, üçe yetiştiremem, ikisini kıralım, işine geliyorsan. Kır, fakir, et, dur. Bak Allah Resulü'nü diyor, öbürü de iki kıralım, bak diyor, işine gelirsin diyor. Yani gözünü dikmiş, kaçacak bir tarafa, Allah Resulü ne yapıyor? Fark etmez. Niye diyor? Çünkü kaçacak bir tarafa, zaten gözü yok Halbuki beş vakit namaz haldeyi, İslam'da namazın tercih küfür değil. Evet. İslam'dan çıkara ama adama bunu demiyorlar. Anlayacak pozisyonda evet. değil. Onun için Bukhari'de gelen ilim bağımında bir ayetleri Allah razı olsun Ali naklediyor. Evet. Bir haline akıl edemeyecekleri şeyi ne yapmayı söyleniyor. Allah'a da Resulü'nün isyanı bir hale getirebilirsin. Bak bizim camide bir sanırım var karşısında en hafta oldu şükür zaten. Her sabah yarım yarımgüz oldu. Gidip emekte oldu. Her gün dedim ki ya Şükrü Hoca çeyrek okuyalım, çeyrek de meal okuyalım. Yani çünkü okunan Kur'an miktaktan aşağı geçmiyor. bana anlaşılmıyor. Herkes deve gibi yer ediniyor. Herkes bir acayip gelmiş. Yani Tam alaka yok camide. Ya onlar ne acı mıyız falan. Ben bir ay önce 10-15 gün terk ettim. Baktım meal başlamış. Herkese meal bana mı da etmişsiniz hoca falan dedim. Yardım bak hocam anlatırken şeye kaçma. Olduğu gibi meali ve kafana göre yoruma gitme bak bunun bizim muhkemi var müthiş var isim var ya arkadaşlar bilmiyoruz hoca falan yahu on sene muhalefetin meal geçti. Şimdi de bundan geçmesin. Bakın vallahi billahi kallar yeminle söylüyorum arkadaşlar. Camiden çıktık. Hoca bizim orada hafif ekmeği var, ucuz olur. Namazdan sonra sıra olmaz ona gider. Giderken dedi ki Hüseyin Özel Bey. Ya sen benle konuşurken işte ayet diyordun, hadis diyordun. Lan amma havlu yok diyordun, gülüyorum. Ya hocam senin söylediklerine hep ayetmiş ya ya hocam. Otuz sene koca söylüyor. Ve kendisi hafızdır. Bir medrese de Süleyman Zivar'ın medresesinde yetişmiş. Vallahi bilmeyken Allah'ın sözü bu. Niye? Okuduğu Kur'an'da adamın haberi yok. Sen buna gidiyorsun şirkten, küfür et, ediyorsun. Adam benim söylediğim ayete ulan savunuyor diyormuş ve diyor ki ya şimdi itiraz edersem, ayet çıkarsa gavul olurum diye itiraz etmiyordum diyor. bana ne itiraz etkendin o zaman dedim. Gavul diye orttum diyor. Ulan şu ayet şey Aynen böyle diyor. Buna inan diyor. Ve bu adam bak. Hafız mı? vasıfları da var. Evet, Otur o, sene o. işte Ebu da mutlaka bir rivayet var. Ona gelmek istemiyorum. Ümmetlerin münafıkların şu o ee, Adam Kur'an'ı da biliyor. Fakat ahkamını bilmiyor. O yüzden bize düşer sabrederek, kaçıracağına sabrederek doğruyu anlamasına vesile olacak veya o anlamasa bile orada dinleyen bazı insanlar var. Onlara hesaplamamız gerekiyor. Ama bizim usluksuzluğumuz, o doğrunun anlaşılmasına mani olmadık. Allah efendimize kayırı versin. Davet sabırdır, cinnek demek değildir. Davet sabırdır. Doğruyu ben biliyorum, al bunu kabul etmek değildir. Yoksa benim Hacı Bayram'da kötü namun vardı, ben kaç tane hocanın burnuna sürdüm. Ama bu bir işe yaram vardı. Ha sonradan kanka burnunu kırmak iyiymiş. Kimi tarzı erkan'a dikkat etmedi, kimi bilmem ne yaptı, kimi nerede bularsan bul, dedi. Ben de sökümce verdim. Aşağıdaki deyimlerin adamın burnu tak diye bir dokunu, zaten astikli, o orada mi? Yani hoş olmuyor ama bunun da bir yere varamıyorsun. Bir yere bağlanır. Yumuşaklığını sürtmedi, sertliğini devam etmedi. Yani şimdi ben elimi aldım şunu, bizim torun madem bana kıldım, benim sevdiğim şeyleri şöyle zerrelemeyi sever. Yapma dedim, inadına yapar. O da şaşırtığın zaman, gerisi öper. Bu ömür düker, şey yapar. Ama sinirlendiğin, benim sevdiğim şeyleri atmayı sever. yani onun bana zarar vermeyin. Doğru et de aynıdır. Sen tarçıdakine yüklendiğinde o da senin açıklarını arayıp oradan saldırmaya çalışır. Benim bir bacanam var, görsenin sesini seversin, cıbur derdi, yani, saçı derdi, köküksünür diye. Bu şimdi birçok cenaze namazına gidiyor, oradan da taziyeye gidiyor, bizim orada oraya gitmiş Kur'an okuyor. Şimdi orada bizim bacana sen diyorsun niye ölüye Kur'an okuyorsun, ölüye Kur'an olduğunu falan derken bunu orada sıkıştırıyor, bizim zıldırgaçta bunu sıkıştırıyor falan neyse Namazda beni yakaladı. Ya sen diyor bunları doğdurup gönderiyor. Ya hocam bu kadar hukukumuz var. Ben sana hiçbir gün toplum içinde aşağıladım. Yok yapmadım. Rahatsız. Ben sana ölüyor Kuran okunmaz dedim mi? Demedin ama diyor tavrım hareketine kulağınla şöyle dedim. Dedim bacak demişse ne yapıyor? Ya diyor da atarak demekten haberi yok. Gelmiş milletin içinde diyor bana diyor. Rencide ediyor diyor. Yani adam bir vaksız bekliyor. İlla olması gerekmiyor. Senin doğruluğun önlüme getirmen gerekiyor ama karşıdakine de senin duruşunla, hareketinle, üyedinle, ahlakınla bazı şeyleri ispatlaman gerekiyor. Yoksa bunu yapamadığınız adam zaten şeytan kazanmış, iştahımdır. Onun için davet sabırdır. Doğruyu anlatmak manasında değildir. İlla değildir. Onlar hepimizden hayırlısı. Onlar <gülüyor> hepimizden hayırlısı. Peki, ticavete yaparken, karşımızda şey, şirk alemleri ve şirk iletimleri bizim ona, sayetleri bakar, bir tanışmanız, ben bizim bunun vakti açısından yerinde nedir? Aleyküm Selam'ın Babamın güzel bir çocuğu vardı, Allah kendisi selam'ı etsin, öldü. Gaziantep'in <gülüyor> işte, dışında geldi ki, oğlum, köpek taktayı ne yapacak, rengi derken düşüyoruz derdi. Şimdi insan acıtmışsa yemek vereceksin, susanmışsa su vereceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Macem'in 224 noz rivayetidir. Bak iyi belleyim bunu. İlim öğrenmek her müştümüne var. Ehli olmayana ilim öğretmekse domuzun boynuna inciden altında gerdanlık takmaya bakacağız. Şimdi dün bir kardeşimiz 30 senelik arkadaşım. Ben 48 yaşındayım. 28 yaşında Allah bana doğruyu gösterdi. Yani kitap sünnetten amel etmeye başladı. Bu da benim 30 senelik arkadaşım. Benimle beraber neredeyse aynı dönemde doğrayanları. İşte o Ali'nin menlu sofistiydi. Ben Kadir'i Atto Kadir, Yaptı, Kadir Sonra biz döndük Buna lan şey ne yaptın lan dedi. Tası tarafı değiştirir misin ama mı? Yok lan şu hamam aynı da, değiştirdim. Ondan ona da aynı tası vermek, devam etti ama de, o komadı taklidi gitti. Camide o bir camide dayak yiyip atıldı ayağını yanaştırmaktan. Akullanmamış. bir camide aynı hareketleri yapmış. Sonra Fatiha meselesi. Sonra e, cemaate geldiğinde umay rüküdeyken gelmiş. O kalktıktan sonra o kaçırdı sayıp işte namazları tamamlamış falan adamlar bize araşmışlar. Var şeyin diyor bana demirleri çıkar. Fatiha okumayanın namazı yoktur. Buna gideyim anlatayım. Ben bu kardeşe dedim ki kardeş bu hangi mezhetti? Hanif. mezhebinde imamın arkasında Fatiha okumak var mıdır? vardır? Ne vardır? hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey adam bir kutunun karşısında ya İşte bir şeyin karşısında. Dünyada sadece kavgının karşısında durup da yönetilen tek ülkemizdir. Bir boyunca gideriz. Bilmem neyin karşısında olur. Bir de gider. Yani namargılar türkede namarsızlar da orada dururlar. Aynı yani değişen bir şey. Kutperest olmuşlar. Şimdi aslı anlamayan bir adama şuradan ben kağıtları fotokoli yapıp önüne koysam ne anlar yani bizim eşeğe altın semer daktır. Şimdi bizim eşeğe altınla oyuncu mu olmuş olur? Eşeğe. Ha alttan daktırmışız, ha altında. Altın daktığın zaman, onun diyor ki daha da ağırlaşır. Tahtanın azından daha şey daha iyi gidiyor. Ama altın ağırdır. Çünkü birden yeni arasında düşüklesin. Yedi kat daha fazla ağırdır. E şimdi bu adamda bir tahmin var, sorun. Asya'da mı? Başka bir yerde. Nerede? İnanılması gereken değer ve esaslar nedir? Önce adam o anlatmak gerekir. Dinde Allah'ın onun Resulünün yeri, değeri, önemi nedir? Bunun ne yapılması? Yakalatılması gerekir ki ondan sonra ondan gelen söz alınır. Çünkü o adam Allah'ın ve önüne daha iyi anlar diye falan filan geçiyor Peki, onu bir yapacağım, Bir dışarı, dışarıya çıkarmadan götürüp ona verdiğin gelin. Ben anladım sen de anla, ol. Bu davet değildir. Doğru da değildir. O adama önce anladığım hissette doğruyu anlatacağım. Bakın bir misal vereyim, soru sormadan önce. Bukhari Müslüm'de bir rivayet var. Hepinize okumuşsunuzdur. Allah Resulü mescide geliyor bir adam hemen hızlıca geliyor, selam veriyor. Allah Resulü selamını almıyor. Sen git namaz kılıyor. Hatırladınız mı? Evet. Adam gidiyor, namaz kılıyor, geliyor, selam veriyor, Allah Resulü yine almıyor. Sen git namaz kılıyor. Adam gidiyor, namaz kılıyor, geliyor, selam veriyor, Allah Resulü yine almıyor. Adam üçüncüde ya da dördüncüde diyor ki elimden gelen bu diyor. Kaçıncıda demesi gerekirdi? De, çünkü diye Resul. Biz, sadece yani Resulü'nün zamanında o davetle, de, müşterilte de anlamışsa biz ne kadar sabretmeniz lazım? Önce bir bunu yakalayalım. Ama benim gelen bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen namaza durduğunda bütün ağzaların oturana kadar ne yap? Kıyamda gittiğinde bütün ağzaların oturana kadar dur, kalktığında bütün azaları oturana kadar dur. Yani bütün rükünleri. sen ne yap? Böyle yap. Eğer sen deminki namaz kılar halinde ölmüş olsaydın Muhammed'e indirilenin dışında bir millet üzerinde diyor. Adam namaz kılıyor mu? Evet. Kılıyor. Sahabelerin zamanı Peygamberin zamanı mı? Evet. Ama o namazdan ölseydin diyor. Sahabelerin görürmüşsün. Hem filmi hem sözünü ne yapıyor? Anlaşıyor ve adam ikna oluyor. Bizim aynı şey yapmamız gerekiyor. Veya bedelinin birisi işiyor. Sahabeler ne yapıyor? Şimdi cadel çıksa şurada işerse ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle Allah Resulü diyor ki bırak adam bedeli. Yani alışkanlığı bu. Sıkışmıştır ne yapar? Oraya bedel edecek. Bırak adam işini görsün diyor. İşini görüyor. Bir kola döküyor. Sahabeler çağırıyor işte. Veya da mescidler Allah'ı zikretmeyi, secde etmeyi, necaset yeri değil. Anladın mıdır? Beden böyledir. Baktı, mesela çözüldü. Adam da rahatladı. Oraya yapması şu yaptı. buna dönüyor. Ne diyor? Bakın, kolaylaştırır. Zorlaştırır. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Beş kelime, beş ayrı nedir? Cümle bu tanecikte ölçüdür. Kolaylaştırdığımız mı? Biz ne yapıyoruz? Zorlaştırmayın diyor. Huzur ver. Veriyoruz mu? Nefse getiriyoruz. Müjdemeyim. Biz hem korkutuyoruz, hem huzuru açıyoruz, hem nefse ettiriyoruz. Değil mi? Bunları yapıyoruz. İşte davette bunlar ölçü olarak alınırsa, fakarlık yapılmazsa sayıl olur. Bize düşecek bu. Anlamazsa anlamaz. Al bize düşecek Allah razı olsun. Karanım. Karanım. Başka soru soru? Hocam, bir şey ulaştı ulaştı, ama amel etmedi. etmedi, ne ebu Talip gibiymiş. Allah Rızıla istirahat etsiram. Amcası ebu Talip ölüm düşüğünde, ey amcacığım, bir kelime söylüyorum. Ben sana bunuzdan yardım edeceğimi umuyorum. Muhareb için gelen muahebe. Ebu Talip şöyle oluyor. Geriden diyor, koca karalarını beni kınamasını istemiyorum. Mad, menad, su da, su derdiyle ayrılıyor. De Allah sus diyor ki, "Bizler ben diyor 70 yılda 100 kere, 10inci tövbe istifade bulunacak. <gülüyor> Ayet bulur. <mi? gülüyor> Sen ona 70 de 100 de tövbe istifade etsen Allah onu ne yapacak oğlum? Ve yine devam ediyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra hep peygamberlere, yedevlik bililere onlara tövbe istifade etmeye yakışır. Bütçeyi tamamlamış anlaşılmış o burnunu tutmuşsa sana düşe, onu gösterip geç buluyoruz. Anladık. kimi, Allah'ın kitabını görmence Allah'ın kitabı yeteri görürdük. Esun ettik. Bu kitab üzerine öğrenmiş kişi. Şimdi bizim Ankara'da harici birisi var. Ben sarı ötürüyorum. Suha birisi. Dedi ki, din tamamlanmış. Eksik bir şey yok. Allah'ın kitabı aramızda. İyi dedim, aldım oradan bir tane meal. Şey meal dedi, Kur'an. Oku dedim, Allah'ını okusun. Dedim, Allah İyi, bir meal verdim oradan. Al bunu oku dedim, Allah. Okudu. Dedim, bu meal Allah'ın. Madem din hazır, yani din tamamlanmış, Kur'an var, e sen müşrik dediğim, kafir dediğim bir adamın ilmine mutlaksın. E nasıl din tamamlanmış? Mesela e, bugün bazı hayvanların insanlar gibi konuştuğu var, değil mi? Baba, Allah, şu falan diyor. Veyahut da falan diyorlar. İşte bazı kelimeleri konuşuyor. Yani onları anlamadan zikret. Veyahut da Allah'a en çok zikreden kim? Bu da Her, Her gün Allah, Allah veyahut Selim'e ihtimali çekerler. Zaten alanlar, şolar verilmez. O da bir sayfası var mı? Öğrense bile anlamamıyorsa, ona şey yetkiler. İman taktikleri kimdir? O büccet deme, yani İstihar suresinin 15. ayetinde Allah hiçbir kavm uyarıcı, Resulü göndermeden azar etsinlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı bile tarif ederken ne diyor? Zibir geldi, bana üç gün burada namazı tarif ettirdi, gelin bana, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, öylece namaz kılıyor diye, keksilleri selama kadar akbabını veretti. Öyle sadece Peygamberi görmeyle sahabe ne yapılmıyor? Olumuyor. Sadece Peygamberi görün, Orada ben iman ettim demek demekten durdur. Tazi olacağım ama onlar niyetin yönelik tasarında ayağısına geçeceksin. Yani sadece Kur'an'ın gelmesi, rafta durması, veyahut bir yeri atılması, onun yanında ayağının uzakılmaması bütçetlemek değil. Onun anlaşılması değil. Yani davetin anlaşılması. Anlaşılması bir şey bütçet olmaktır. Mümkün. Mümkün değil. mesela tehdit. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bir, minsta, ve yeniden Bu yeniden tekrar. Buhari'den bakmadık. Buhari Peygamberin Şimdi birinci misak ve 2. misak sünneti ayırmak. 1. nedir? Rabb'i bilmek. İkinci İsa nedir? Birlemedir. Şimdi peygamberin gelmesi diye farz eder. Sen hiç Bukhari'yi okudun mu? Aynen. Ee, Aynen. okudun mu? Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderilmez. Ey Muaz! Sen Yemen'e vali olarak gidiyorsun. Orada onları Allah'ın Tabu Sen tab ehline. Ne diyor? Onlara Allah'ın bildiğine daveti. Sizlere bir şey bırakmadı, kardeşler. Eğer tutarlarsa tevhitten neye geçti? Amel. Onlara günde beş vakit namazın fazlolduğunu haber ver. Şayet tutarlarsa sonra ne? Zenginden alıp, fakire verilmek üzere ve malın da orta halinden alınmak üzere zekatın farz olduğunu söyle ve mazlumun ardından da sakın, onunla Allah arasında tercih evet. Yemen'e giden peygamberini davet edin. Arkadaşlar, davet edin. Eğer Yemen'e giden davet değil de, muar değil de, biz peygamber olmuş olsaydı evet peygamberin gelmesiyle hükçetikamesi olmuştur. Peygamberin ölümeyene de dil tamamlanmıştır. Bitmiştir. Diyebiliriz. Ama giden peygamber değil peygamberindedir. Davetimiz davetin gitmesi hücret olmuştur. Bu da evrenseldir. Artık kıyamete kadar davet gitmeden davet anlaşılmadan hükçet olmuştur. Büyük işte. Ama İslamın değil. Bazı insanlarında mesela caminin verdiği bir daveti biz yapamıyoruz. İslamda gösteriniz var, doğru mu? Beni gören adam belki bir şeylere hatırlamıyor ama camiyi gören herkes ne anlar? Allah bir. Burası Allah'ın bir evidir. Burada ne yapılır? Namaz kılınır. Burada insanlar ne yapar? davet edilir. Buraya sadece hayır için ne yapılır? Toplanır. Yani caminin yaptığı bir daveti biz yapabiliyordur. Bu yazanları duyup, bu daveti duyup da hala ben bir şey bilmiyorum diyen insan mazum değildir. Yani bir şeylerden nedir? Haberdadır. Yani davet deyince birebir gidip de anabı diye çivi gibi çatma manasında değil. Onun da sorumlu olduğu yerlere nedir? Vardır. Veyahut bir insan evine geldiğinde eşinin bilisiyle zina ettiğini görüp de sinirlenip birini öldürmeye kalkıyor, kendisi gidip rahatlıkla birinin karısıyla, kızıyla zina ediyorsa, yine ona hücret ulaşmamış değil. Birinde bozuluk da birinde hoşuna gidiyorsa o bir şeylerden mazul anlamda değil, o da Ama hadis-i şerifte fetves. Kötüret nedir? Tevbeye ulaşmamış. Tevbeye ulaşmamış. Geçiş dönemi değil mi? Tevbeye Geçiş dönemi dedi. Başka? İki peygamber, İki peygamber arası. Mesela. İki peygamber arası. Başka? İki e ulaşmadı. arası. İki peygamber arası. Kendisine davet ulaşılmayan bir insan. Olabilir mi? Necas. Olabilir mi? Olabilir, mi? Anda da var. Olabilir ki çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ahirette dört sınıf insan, hesaba çekilecek diyor. Birisi fetvetleyilinde, ikincisi sağlar, sansoymalılar, üçüncüsü Çocuk. öbürü sağ, öbürü mertiyak, delik. buna deli, bunlara Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bir melek gönderecek ve diyecek ki Allah'ın emrile uyun. Onlardan bir ahit alacak. Hemen akabinde melek diyecek ki girin ateşe. Ateşe girmek isteyen kurtulacak. Ateşten beri kalan ne yapacak? Cehenneme, Cehenneme düşecek. Onlara denecek ki itiraz ettiğinde siz bir şeyden imtihan oldunuz? Demin ahit verdiniz. Hemen vay geçtiniz. Bu da dünyada bu dört sınıfın nedir? İmtihanıdır. Bu da değil mi? Efendim? Ebedi mi bu? Allahçıdan isteyen, dilestiren, orada imtihan olacaklar, kaybedenler, beğeneme düşecektir. Allah Allah, Allah pardon. Bu kadarını mı bilir? değil, yedi bilmiyorum. Bunu İbn Kesir'in İstera suresinin 15. ayetinde, 14 ayrı sahabeden sahih ve hasen olarak bu rivayetleri bulabilirsiniz. Yani geniş olarak okumak. Istedir. Hocam biraz önce şey söyledi önce... bu. Kâfi e bile olsa. Kâf e bile olsa. Kâf e bile olsa bu... Çünkü Allah Rabb'dir. Yani biz tevhid anlatırken biliyorsunuz tevhid-i uluhiye, tevhid uluhiye ve isim sıfat diye ne yapıyoruz? Üçe ayırıyoruz. Neden ayırıyoruz? Çünkü doğru olan budur. Ayırmazsa müşkilatlar çıkıyor. Bilme ve birleme insanlar ne yapıyor? Karıştırabilir. Rabb kuşatandır. Yaratan, rızık veren, kainatta kafir, mümin, canlı, canlı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Kafir de buna dahildir. Ama ilah nedir? İbadet edilen, seçilen varlıktır ki biz de Allah Azze ve Celle'ye e, ibadetlerimizi takdir ediyoruz. Burada kafir bile mazlumsa, zulme uğramışsa Ya Rabb, Ya Rabb dedi mi? Ki bir mümin aynı böyle dua etmesi lazım. İnan mümin böyle dua etmiyor. Şimdi bir mandum, zurnu uğramış bir kafir, Ya Rabb, Ya Rabb diye döndüğünde neyi endöner? Bütün bedeniyle, her şeyiyle, bedensiyle. Çünkü artık inkar ettiği, ters düştüğü, fakat ondan başka bir kurtarıcının olmadığını bilip sarılıyor. Allah onu geri çevirmez. Bir Müslümanın duası da işte kalbiyle bedeniyle aynı iştirak etmeli. Bir taraf ayıya bir taraf koyuna da Yani dua ederken kuşatıcı olduğu için Allah Azze ve Celle icabet ediyor. Rab büyük, yüz çevireme, çevirirse rab olmuyor. O sıfatı statildir. Başka? Hocam, bu sizin. Doğru. Günümüzde tek bir hücresinde olan kardeşlerimiz diyoruz abi Allah, Allah onlara hayır Allah versin. Amin. Eee kendileriyle konuşumuz zaman e, bizler diyorlar ki namaz, oruç, zekat bunlar İslam'ın şiarları değildir. Evet. Çünkü bu ibadetler, bu amelleri eee Mekke'de de yapar. Evet. Değil evet. mi? Mekke dönemindeki insanlar da yapardı. Evet. Bir de eee onların e, üç kabilenin namaz kıldığını, oruç ve, ve bunları en fazla ayet yapalım. var, müslümleri evet. ayet var, evet. Bunu bugün bizleri demel olarak sunuyoruz. Bir takım amellerimizden dolayı. Bunlara ne yapalım? Evet, bunları bu meseleyi anlamamamız lazım. Sundukları konulaki delilleri. Korkunca, evet. döndürelim. Müslahat olmak diyor ki, nasıl dağılınca laileler nasıl bugün dönemde yüzünü kaybettiğini ve daha önce misal haç, nasıl bir islam alabilirse bu yüzünü de aynı şekilde o, o şeyi aldığını ve buna benzer birçok mesela alamadım. Kendi yüzünü kaybettiğini, hem e, o zaman mesela örneğin haç e, şeyler kararlamak Ebu, Ebu Celil'den yani, amaç kılıyordu, o da haç yapıyordu, o da e, sakallıyordu, o da her şeyi yapıyordu. Şimdi Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hı. Hocam. Evet, buyurun. Artık bir sevdiğinde ki orada Yunus süresindeki e, defnanlar bir terkin lazım? da deniyorlar. Bunu da imanlara nasıl etmemiz gerekiyor. Allah Allah hepimize rahmet etsin. Hepimize aklına iş versin. Resuluna selam selam eylesin. Hı. Şimdi 40 ayından verildiğimiz de insanların Ayrılıkların sadece bazı meselelerde değil, önce temel meselelerde başlar. Allah olarak وتعالى İsra suresinin İstâhbulu. Selamün aleyküm. Arap suresinin 172 ve 173. ayetlerinde şöyle desin. Allah Adem'in suründen kıyamete kadar gelecek bütün yurtlar çıkardı. Ve onlara ben sizin Rabbınız değil miyim diyordu. Oradakiler, evet, sen dedin. Rabbimiz. Allah'ın amelecilerimiz <gülüyor> ben kıyamet gününde. Ben bunu bilmiyorum. Ve orada ebeveynlerimiz yani benden sonra gelen üzerine inlerim. Bize bunu öğretmedi. Ben de onlardan sonra gelen nefslerle desim, desimdim. Onlar azar etmeden hasta bildiğimiz, bize de mi azar edeceksiniz, demeyeceksiniz diye, sonra hepinizin üzerine ne yaptın, şahitler kılınır. Biz buna en sünnet olarak birinci misak diyoruz kardeşler. Ta ki gruplar halinde verilen ahit. Sen sırf o tamam. şey nasıl dediniz? Bir okur de muyuz? De de mi? çekmedik. demedik. Mezun din hafızlersiniz. Başkası bu mı? bir Birisi, Allah azze ve celle'nin bu ayette zikredilen 1000 inkar edersen ne dersin mila? Ayet, ayeti inkar ederse mi? Allah Azze ve Celle'nin Adem'in sürdünden kıyamete kadar girecek bütün ruhları çıkarması ve onlardan ahit alması. Evet. Hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey insanlara ahit olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Her ne kadar bu konuda rivayet de olsa desene ne dersin? Küfür işler. Nasıl bir küfür? Kafir olacağım ya. Ayet'in içerisinde olur. Gelin de geldikten dolayı kafir olur o zaman. la. Evet. Durur. Nasıl ya? Şimdi ben e, bu zamanda, bugün irademle bir karar veriyorum. Evet. Altı ay sonra akıl hastalığına bugün Bu bir kararı hatırlamıyorum. Tamam. İki tane geçiyor. Evet. İki hatırlayabiliyorum ama aradaki o geçiş döneminde hatırlamıyorum. Evet. O geçiş döneminde hatırlamadım. Bugün bu karara vermediğim anlamına gelmedim. Allah Azze tamam. ve Celle bir şey söylüyor ve Resulü de aynı muhtevada Ayet aldığını söyler. Her evet. ne kadar böyle ayet hadiste olsa, benim aklım bunu almıyor, ben kabul etmiyorum derse ne dersin? İki manada bakıyoruz. Birincisi... Ee... Aa, çok doğru söylüyorsun. Bunu cam mı kendi kafan? Aç mı Ficinalı 172. ayetin teslimini. Teslim ne diyeyim ben? Ben kafir değilim kendisi. Kaç ayet hocam? Allah müjettesin. Allah 172. Bu ayet bir kerimede kardeşlerin iki tayfili vardır. Birincisi hariciler, ikincisi de müşkülatılardır. Haricilerin müşkülatı şudur. Ayetin devamında yarın kıyamet gününde benim kuldan haberim yoktur. Ve ebeveynlerimiz toplum kaç kişidir? Üç kişi. Ya babadır. Aynen. Ya babadır. Dört. Dördüncü Anne ve babam bana bunu öğretmedi. Ben bundan habersizdim demeyesiniz diye bunu üzerinde şahitler kıldım ayetini tekfirci dediğimiz insanlar tevil ederek buradaki verilen ahit zat mı, ilan mı? O zaman sen ağrı arttıkta tekfir olamazsın. Rab mı, ilan mı? Anlamadınız neyse çalışır dersinizi. Burdakine hariciler burdaki ikras zanlığım değil inatlığım derler. Ve hadis-i şerifte her doğan çocuk ne üzerinde doğar? Fıtrat veriyor deyip. Hariciler bu hadise ne der? Müslüman olarak doğar. Fıraç ermiş ol ben fıtratım. Ne? Hariciler İslam'ı tevhid ederler derler ki her doğan çocuk Hı. Müslüman olarak doğar. Yani cehalet, mazeret <gülüyor> Bunlar, bunlar fıtratta aşırı gitmişlerdir. Korkular aşırı gitmişlerdir. Alevızlar, herkesi cehenneme korsalarlar. Ve imanda sıkıntıları vardır. Eyvü sünnet imanı tarif ederken kalp tasdik edecek, din ikrar yani, edecek. Buraya kadar kimle beraberiz? Mürciyeler. Mürciyeler. Mürciye amel imandan ne yapmak? Saymaz. Saymaz. Saymaz. Toplumda biz kitap sünnetten amel eden insanları tekrislerden çok karıştırırlar. Niye? Çünkü hariciler devam eder. Amel de imandan nedir? Bir cid olarak görülür. Buraya kadar haricilerden neyiz? Beraberiz. Burada ayrılırız. Niye? Biz Artma ve eksilmeye iman ederiz. Salih annelerden artar, mahtum annelerden de eksilir. Valla ya sultan İsfahaniyye'te iman yetmiş küsur şubedir. En üstünün yetmiş Yani la ilahe en en yani en eziyet en en en en en en en en en en en en en Küfürde ne var? Şurada şurada. İslam'dan çıkaranı mı? çıkarmıyor var. Ama bunlar ne yapamaz? Ayrılmaz. Onlara harici olan birine imanı tarif et ne de? Bakara 256'i çok uzun uzun. Hadi. Hocam şöyle bir yıla zarbi yapmış herhalde. Hocam. Dur uzatmayalım o zaman. Hocam, hocam. Ne diyor ayeti kerimede? Kim imanın sağlam kulpuna yapışır, sabıtı inkar evet. ederse. Bu neyin tanımı? Neyin? Tevkiyetin. İmanın tanımı değil. Halbuki deminki hadisi şerifte imanlı sevginin zemini, tevhid mimanın zemini. Tevhid imanı. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. Çünkü iman anlaşılacak, imana zulüm bulaştırılacak. O da olacak? Şirk kuracak. Peki <gülüyor> tevhid anlaşılmadan, şirkin gündeme gelmesi mümkün değil. Ve bütün Peygamberler geldiğinde ilk söylediği bir cümle var. Nedir o? <gülüyor> Gelin ibadetlerimizde. Çünkü her doğan fıtrat üzerine oluyor. Allah cinleri ve insanların koruluk için yaratıyor. Gelen Peygamberler ne diyor? Gelin ibadetlerinizde Allah'a hiçbir şey orta koşmadan ibadet edin. Kaç ibadet var? İbadeti zaten insanlar biliyor, ama bozulmuş Peygamberler diye biliyor. Düzeltilin. Bir iman var, bozulmuş bir iman. Zulüm ulaştırılmış bir iman tevhidi anlatmaya geliyor tevhidi yani geliyor. <gülüyor> Ama hariciler imanın tanımından bile haberler yoktur kardeşler. İmanı bir bütün olarak, yani bir tevhid olarak alıyorlar. Yani şöyle, iman artar eksilir mi? Artar eksilir. Peki tevhid artar eksilir mi? <gülüyor> Tevhidin artması şimdidir. <gülüyor> eksilmesi bir harftir. İnsanın dinle çıkarır. Artma ve eksilme, tevhid ne artmak? kabul Ama onlar tevhidle iman ne yapar? Mesela bir şirki büyük ve küçük olarak ayırır mıyız? Hayırdır. Çünkü dinim ayrılıyor. Ama bunlar ne yapamazlar? Hayırdır. Ayıramazlar. Ve haricilerin çok önemli bir usluğu var. Nedir bu? En belirgin özelliği. Peygamber'i takmıyorsan haça gidelim. Hafif icab. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün altınları, taksimatı var okudunuz mu bu kadar Evet. Bir tanesi çıkıyor, geliyor. Allah'tan Allah'a Kim ediyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı diyor ki, Gök'ten Allah'tan ol. Göktekinin yeryüzünden emini benim, Allah'tan ol. Ve akabinde adam çekiliyor gidiyorlar. Bakın şimdi Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İşaret etmem ki birisi de yanlış anlaşılmaz. Bundan diyor öyle bir havun gelecek ki saçları kıraçlı, yaşları genç, hülyaları bozu. Çünkü psikopat bunlar. Yani manyak diyor bunlar. Yoksa doğru ödemek zorunda. Ee, Kur'an okuyacaklar, dinleyeceksiniz diyor. Yani şuradan okuyacaklar, anlıklar, anlıklar, Şuradan geçmeyecek. Namaz kılacaklar, kıldıkları namazın yanında kendi namazlarında beğenmeyeceksiniz. Ne yapayım da? Vuruş siz kendi, kendi amellerimizde yapacaksınız? Hatife anayacaksınız. Ama onlar diyor, puta kapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar diyor. Okun yerden çıktığı gibi veya bir uavette hamurun kıldan ayrıldığı gibi imden çıkacaklar. Onlar görgümceyi döndürür. Şayet ben onlara ne diyorsam hepsi Ali onları yakmıştır. İbn Abbas Aliye Allah'ın Allah bin Allah etme deyince bu sefer onu yakmıştır. Evlerini arkadan bağlamış, kafasız bokların ayaklarını gibi ve harici birisi, ama kendisine rahmet etsin, Ali'yi şehit ettiğinde şehit eden bir harici köpeğidir. Ki bu halde gelen rivayette bunlar cehennem köpeğidir diyor. Ali'yi öldürdüm diye şükür seylesi yapmıştı harici bir Bak devran beni takmaya. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın takmaya, ah böyle Demek ki bunlarda ne müşkilatı varmış? Sünnet müşkilatı var. Kur'an var. Sünnetten de işine gelen var. Eğer altını verseydin ne yapacaktı? Allah Resulü emin olacaktı, adaletli olacaktı. Vermeyince, demek ki ondan işine gelen kabul ediyor, işine gelmiyor ne yapıyor? Reddediyor. Bunlarda sünnete şaşılık vardır. Hatta ee, İmna Abbas'ın Allah kendisine rahmet etsin haricilerden bir münağa var. Hakem olarak Ali gönderiyor. Gitmesiyle İmna Abbas'ın dönmesi bir yol diyor. Ali diyor ki Allah kendisine de rahmet etsin. Ne çabuk geldi diyor. Ey an doğurucu. Abbas'ın kesin iki şey bıraktı. Bunlar birini aldı. Birini terk etti. Ben de terk ettik denedik. De. Yani Günnetle. Veya onların en belirgin özelliklerinden birisi nedir? Yusuf suresinde 40 miydi? Çünkü Allah'ın bu an böyle bir portreler vardı, ev böyle yani bir olan. kalmadı. Veya Allah'ın indirdiği ümmet yerine bize böyle soktuk ki kafeleri diye masalar evet. diye. Bunu da düşünüyorlar bunları. Tabi ayet ayeti onlara döndükten bu sema edilir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onlardan çok ulaşmış. Özellikle Ali'nin çok ulaşmış. i̇bn Abbas Abbas'ın sünnetten hükmet bağlamış ama uymamış. Onlar Kur'an'larının e, mızraklarının ucuna Kur'an'ı takarak Ali'nin kalsına geçmişler. Allah'ın hitabıyla hükmetlemişler. Ali ise ama kendisinden razı olsun. Evet. Söylediğiniz söz doğrudur. Haktır. Ama siz bununla batılı paylaşıyorsunuz diye kelefeni anlaştık. Ve Nehveren gününde birçok insan katledilmiş, boyunlar zorunluştur ve İslam çok büyük darbe bulmuştur dediğimiz fırkalar. Bunların belli başlı özellikleri birlik ve beraberlik sermeniz Şuraya bir farizi gelsin. Şu cemahtan biraz zor. Yani bir tabutun yapamayacağını bir harici yapar. Onun için ben onları gördüğümde dedim siz tabutun ücretli ücretsiz, ücretsiz elemanlarısınız. Şeytanlarısınız diyor. Çünkü buraya bir tabut girebilir ama bir harici İslam sıfatıyla ne yapar? E, bir tabut burada Müslümanların birlik, beraberlik içinde olmasından ne yapar? Hoşlanmaz. Harici hoşlanmaz hemen sorularla insanların kalplerine ne yapar? Nifaklar sokarak, kalplerde nifakların yerleşmesine sebep kılarlar. Peygamber'e şaşır bakarlar. Allah'ın kitabında işine gelen ifadeler alınır. Mesela Mayı'da 44. Duzlu sebebini hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir kargaşa veriyor. Nedir bu diyor? Bir adamı katıra çıplak, katırala bulamışlar ters bindirmişler. Aşağıya yolladır. Bu nedir diyor? İşte bizden zina eden olursa işte böyle yapıyoruz. Daha önce Yahudi âlimlerinden olan sahabe Aleyhisselatü Vesselam'ın sunaha diyor ki Ey Allah'ın Resulü sor onlara Tevrat böyle mi yazıyor? O diyor ki evet. O sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü söyle Tevrat'ı getirsin diye gösterirsin diyor. Yahudi âlimi getiriyor. Tevrat ayetine gelince parmağını basıyor. Tevbe, cümdür. Allah'ın izlediğinde Allah'ın ayetlerini ay bir pahaya ilişmeyin. E ters, ters, dünyanın bir mevzudunu ters karşısında ne yapmayın? Yapmayı? Çalkmayın. Kim böyle yaparsa Allah'ın izlediği ben hükmet meslemede kafirlerin evet. çekeriz. Bu, umuma giden bir şey değil aslında. İli ve inden söylenen bir şey yok. Mesela harici birisi geliyor, ben doğru söylüyorum. Yolda gelirken arıya burada baktın mı? Bak yalan söylersen senin şeyinle bir etkisi olmuyor. Ormanda yalan söylenirken farklı bir gündür. Küçüktür. Bak nasıl bir şeydi ne oldu yalan söyledim. Lan ya tam günümün bakmaya falan. göz kaydı. Şerefe miyim? Yanında bir Allah azze ve celle gibi necekler söyle. Bozunu haramdan saran bozucu diyor, ayet mi? <gülüyor> Söylenler bu hükmüne Allah'ın hükmüne <gülüyor> kurtarmış. Ya o diyebiliyor. Lan desene bize batı kürleri diyor. Yani onlara kendi silahlarıyla yaklaştığın zaman işleri ne yapar? Biter. Konuşmayı öğreneceksiniz. Eğer onlara söz saygı yaparsanız aklın yaklaşır, ilmi yaklaşmaz, ayetlerin malzeme yapar, senin de kafan ne yapar? Karşı gider. Aynen senin demin getirdiğin gibi işte haricinin birisi giyip diyor ki ya, elbiseyi giyip ütülü giyiyorsun saçını başını tarıyorsun da İslam'ı öğrenmiyorsun diyor. Bak diyor İslam gelmiş, kitap gelmiş, Kur'an gelmiş ama gidin bir hariciye diyor Seyyid-i Kutubat'a da cilim yok benim. Seyyid-i Kutubat'a da cilim yok nasıl bilirsiniz diye niye sordum? Çünkü pefecilerin okuduğu kitaplara bakın. Ne okuyorlar? Yok bunu. Sayıp okumuyorlar. Mevzudaki işaretler Hasan er bennam. Pandemiye ne Hasan er çıktı. küfür. Allah'ın hikmetlerinin içinde hüküm çıkar. Kandır. Yani kavurur. Yani. Pandemi. Hangi dinler kimse, kimse iki böyle ama böyle kimleri kabul eder? Evet, semküs. Ama kimini kabul eden, siz senden razı olan kişi kabul eder. Allah'ın şeriatında. Ey vur Allah merdud dinin. Hudurat 10. ayeti getirelimiz. Bütün dinler kardeşliği Bütün insanlar kardeşlidir değil. Parlamentoya cevap vermesi. Ne hocam? Bilim ne gibi seçimi yapar? Allah Resullerin kim bir kadını başa geçirirse o topluluğu helak olur dediği halde o bir karı var. Ben azından tuttuğumdur. Onun başbakan olmasına ses veren kim olduğunu biliyoruz. Çinlerdi. E, bu bir ağırlar, merduzlar çinleri kim takarlar. <gülüyor> Merhaba <gülüyor>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 Önce Müslüm'ün muhakkimesinden bir ifade edin. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınızda ne yapın? Bakırsın dikkat edin. Ama hariciler der ki ya şeytandan da ilim aldınız. Yok artık da şeytandan ilim alınmaz. O neydi? Dikkat et. Ebu Kureyye bir bir burmalığa gidiyor. Burmalıkta bir hırsız yaparıyor. Hırsız yalvarıyor, yakalıyor. Ne diyor işte benim var, çocuğum var, Ertesi günü, gene, ertesi günü gene, en son diyor ki, ben sana bir şeyler öğreteyim, sen bunu söyle, ben bir daha görmem. Ebu Kureyre bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söylemeyi unutuyor. Allah Resulü diyor ki, o olay neydi? Öyle deyince Allah e Resulü ne yapıyor? Bu anlatıyor. Ne anlatıyor Ebu Kureyre? Bunu fiyatımı anlattı. Fırık ve buradaki bir vakıvayla şeytan da bilim alınır diye umuna bulup umuma ne yapamazsın? Dilemez. Bu bir has bir asli ifade gelmiş. Bunu sen tamamen umuma çıkarmanın bir anlamı nedir? Yok. Çünkü Allah'ın <gülüyor> öncesine cennet ne diyor? Şeytan size apaçıktır, şimdi o o emmanıdır. Anladın <gülüyor> mı? Adem gibi birini cennet gibi bir nimetten mağrâ mededim, Bak satanistlerin nasıl çıktığını biliyor musunuz siz? Şu beşik dengı çocuklara, reddice abiceden modetçiler var, mı? motorcu, haldeciber, nasıl çıktığını biliyor musunuz? Amerika'da iki tane, iki tane külletle hem de select dediğimiz insanlar kafaya bakıyorlar. Diyorlar ki, biz bu şeytanı iman ettireceğiz. Nasıl? Onun her cedini yapabiliyoruz, arkadaş olacağız. Ondan sonra bana bizim dediğimizi yapsın, oradan satan isteriz Yani şeytanın ne kanatma, mesut Allah. şeyi yiyor. Allah bulmayın diyor. Allah bulmayın. Kur'an okuduğunuz zaman bile o olmuş şeytanın şerinden Allah'a sığın diyen ki Allah'a Kur'an okuyorsun ya, sadece rahat ediyorsun yani. Ondan bile ne Allah'a sığınıyorsa ondan uzak dur. Hele hep ilim şöyle düşün. Ama orada zikreden Ebu Hureyde, Ebu Kureyde onun şeytan olduğunu biliyor muydu? Allah Resulü'nün söylemini de O gün İblis her zaman yanahteler bu sebefah atmış, ne, söylemiş. Söylemiş. bunu da söyleyin Allah Resulü. Ama Resulü demezler bu oluydu. Nerede bilekler. Biz tutup da şeytan da elimi almasın. Onun için haris dediğimiz insanlarla herkes baş edememiş bu bir netice. İkincisi Muhammed ibn Allah kendisinden razı olsun. Hiç duydunuz mu? Ki? Evet. Büyük alimlerden bir. Hatta buha şey Müslüme şartları vardır. Çok güzel şeyler de vardır. Okumanızı tavsiye eder. Bir gün bir pekli, Allah'ın ayetlerini anlatırken onun yanına geliyor. Bir keşk. Gel seninle şu ayetleri açsana. <gülüyor> Muhammed İbn-i Selin diyor ki bilmiyor. Adam bu yandan geliyor, mağrur bir şekilde soruyor, bilmiyor diyor. Bu yandan geliyor, bilmiyorum diyor ve adam mağrur mağrur çıkıyor. Baş edemedi dedim yani. Hemen talebeleri diyor ki ey şef, Mesela. sen ki diyor sıranın ağrıdısın, sen ki sıranın Ve hangi ayeti nerede, hangi sebepler indiğini bilen bir ayetsin. Ne o adamın yanında kendini küçük düşürdün, onu mağlup buldun? Ne bileyim diyor, kalbime nerede şüphe atacak? O kadar itibari ki kendine değil, öğrettiğin talebelerin kalbine o tartışma esnasında ne şüphe gelecek? Onu hesaplayamadığı için onunla ne yapmıyor? Tartışmıyor, münakaşaya şey. girmiyor. Onun için bir bidat ehliyle herhalde aracı dediğimiz insanlarla tartıştığımızda yanınızdaki insanları saklamanın inanmı bir şeyler var. Ben kendi başıma göre Benim dükkan küçük bir medresedir diyor Hacı Bayram'da. O kadar var yok o hikmetten. Ama bana göre tam medrese. Geri geri geri geçer oradan bir natibini ağır. Bir gün bir hariciyle ha. Cuma meselesinde kapışıyoruz. Kapının önüne tatooyu koyduk otursun. Dedim bak ben 20-30 sen 70 kilo, siz Üzerine, diğerine, üstüne çıktın, uçuk uçuk diye. Adam evet yapmıyorum, demirleri konuştular. Aybaşın var mı, bizim. yok. Erkek. Evet. Lorkada güzel adet falan yok. İyi. Hür müsün, Şimdi misin? Çünkü köleyim diyemiyor. köle olarak karıştır. Tamam, onu da diyelim. Hürüm dedim, tamam. Peki, niye hürmüyorsun? Bu imamların arkasından kalma. Tamam. Hadi gireyim. Ben Sen indireceğim. Seni geçireceğim. Yok gelmem. Ya o imamların arkasından kalma. Ne sen? Ben bu imanı indireceğim. Seni geçireceğim. <Gülüyor> ya da gidip burada bir süre esnaflık. Meydana esnafı çağıracaksın. Sen bize cuma akıllı. Ver arkanda. Yok ben size cuma akıllı. Gördün musun? İşte yeryüzünde gördünüz. Vazicam Adem'den var işte, ha, yolduysa. Tabi biz <gülüyor> adet, yolduysa, oraya geç. Onu da geçtik. Peki, işte bir haftalık şu var yok, korku var yok. İşte şu var yok. E o zaman niye kabul ettin? Aynen şunu dedim. Hepsini sıktım, güzel bir yolu getirdim. Şöyle kaldı. Sen bırakmıyorum. Ya ne kadar bozsa da kalbim bana affet. Ben sana pisciğim işte. Bu nesneyi neden misin işte? Bunu konuşuyoruz. Bak yanımızda da yakın bir arkadaş, yani Akraban oturuyor. Aradan ayarlaştı. Onun hanımı bize geldi ve dedi ki, ben dedi bunundan evde kalamam. Niye? Bu dedi Cuma günü Cuma'nın karam olduğunu. İmanların arasında namaz kılmanın müstakbulunmuş. Evet. Aklım Allah benim idareetine böyle şeyler kaldırmadı mı? Benim yan başladı. Zirip kitap sünnetten başladı ama saklı okumadılar. O tartışmada haricin ihlas ettim. Ben nefsinden, hevandan kabul etmiyorum dedim. Adam onun için burada ne yazmış? Benimkini almam. Şeytanın oynamasına bak. Ben de dedim ki. Sen bizim evde tuttun. Boş adamız var. Çağırdınız. Haklı. Sen boşsun. Senden bunu evli kalması mümkün. O mümin yok. Benim kalım var. Ancak Müslüman var. Mümin olan birisi ancak müminiyle aynı. Müminle müminle. Çünkü senin karın ne olmuş. Artı sen namazı kılmayan, cumayı kılmayan, terk eden tipini Bunun üstüne üstüne böyle gidince oturdu ağlamaya başladı. Döndü, şüphe kalbinde kaldı mı kaldı, kaldı izah aler ettik, Allah'a hamdolsun müşkilat ne yaptı? Kalktı gitti. Hanımın haber vermese, öyle de gizli bir tekfire düşmüş ki ruhunu duymuyoruz yani. Evet. Hep çaktırmıyor. Hep böyle cibziyatıyorlar ki. Düşün, bunlarda bu da vardı, bir tekfirci kendisini asla meydana çıkarmayı istemez, yekeye konuşamaz. Üçüncü bir şahıs yanında tartışamaz. Soru sorar. Soru sorulmaktan asla hoşlanmaz. Çekebilir. Onun için akademizi öğreneceksiniz. Koyuşmaktan korkmayacaksınız. Hata bile etsem, güzelsiniz. Öğretleri öğrenirsiniz. Anlatamadığınız bir şeyi akide edinmeyeceksiniz. Bunu akadem deneyeceksiniz. Şüphelizi de karşıla akine, ikna yapmaya çalışırsanız bu sefer... Yanlış anlamanın günahıyla, de. yanlış anlayıp da öğretilen günahı olur mu? <gülüyor> yanlış anlayan bir adam Ama yanlış olan hakika insanlara anlatılan çok zor düzeltilir. <gülüyor> Onun için Allah hayırdır. Harikilerle tartışmayın, zararlısız çıkar, Kırarlanın, üzerler, sizlerdir. <gülüyor> <gülüyor> var, o tamam, Öyle şey şey ee, da içerisinde Sorumuz Bulunmuş olduğumuz ortamda tasavvuf ehli ve buna benzer bir sürü fırkalar var hocam. Evet. fırkaların içerisinde ister bizim arkadaşlarımız alışveriş yaptığımız insanlar var. Tabii onlar kendi meclislerine, bizim kendi meclislerimize davet ettiğimiz gibi onlar da bizleri kendi meclislerine davet ediyor. Bizim gibi bu hususta, ilmi cihette, sıkıntı olan insanların, onların ilim meclisine gitmesinde bir sıkıntı, bir sakınca var hocam. Bu hususta bizi doyaracak bir bilgi verelim. Sen. Şimdi Allah hepimize rahmet etsin. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Resuluna da salatı selam eylesin. Dinde eksik olan hiçbir şey yok. Eksiklik sadece bizde, nefsimizde ve yaşantımızda. Dinimizde davetin her yerde, her zaman, her şekilde olmasını dinimiz emrediyor. Fakat bidat meclisine gitmekten dinimiz bizi ne yapıyor? ediyor. Hatta nehy konusunda o kadar önemli maddeler var ki Mesela Allah kendisine razı olsun İbn Abbas'tan Hasan olarak gelen bir rivayette kim bir bidat ehlini onurlu ise fakat İslamı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Yani onu onurlandırırsa. Veya <gülüyor> İmam Malik'in muhatta'dan akt ettiği ilahi kelam bölümünde Lokman oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum. Sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah onlara gazap eder. Sen de belaya uğrarsın. İlim meclislerinden ayrılma. Çünkü ilmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah onlara rızası için toplanıldığı için rahmet eder. Sen de nasibini ne yaparsın? Alırsın. Alırsın diyor. Ama sakın cahillerin meclisine gitme diyor. Burada bazı noktalar var. Misal Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir Yahudi dahi ziyaret etti. Biz ne yapalım? Ziyaretle gidip gelmek farklı bir şey. Çünkü Yahudi komşusunun çocuğu ölüm döşeğindeydi. Allah'ın emri gereği ne yapmıştır? Ziyaret etmiş onu da vesile kılarak çocuğu çocuğunu yapmıştır? İmana davet etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her meseleyi değerlendirme yoluna ne yapmış? Gitmiştir. Ama bidatçıların meclisine her insanın gitmesi, onları unurlu kılması, dinimiz konusunda nehyedilmiştir. Dikkat edilmesi gereken unsurlar. Ama davet meydanaysa, yani umumaysa, Bunda bir müşkülat yok ama hassetense bunda sıkıntılar var. Dinde ney yedilen sıkıntılar var. Ama bazıları şunu getiriyor. Mesela Müsellebetül Kezzat'ı hiç duydunuz mu? Evet. Evet. Peki, peygamber evet. a.s. zamanında en son zamanında türüye bir ilhat eyli, bir kafir. Kendisi de peygamber olduğunu iddia ediyor. Medine'de bir e, Kabil'e de ona ne yaptı? Sırt verdi. Niyet evet. Bir gün kendisi Medine'ye geliyor ve akrabaları, boylarıyla ile birlikte bir evde toplanıyor ve Allah Resulü'nü çağırttırıyor. Allah Resulü'nün ve Vesselam onlar çok yanına bir tek i̇bn Mesud alıyor. Ve giderken de hurma ağacının kurusundan bir dal kırıyor, elinde böyle sallayarak gidiyor. Oraya geldiklerinde müseylemet kez de birçok şeyler istiyor ve diyor ki Muhammed diyor dünya büyük yarısı sen olsun yarısı benim yarısı paylaşalım diyor yani peygamberlik iddia etme yani dünya büyük yarısı sen olsun ben ikimideyim yarısına da sen bir sıralık gibi bakıyor ve bugün yine ayetlere hani hasra and olsun ki o tozu toprağı savrana gibi onlar ne diyor onu öğüt tıkta öğüt hani tarla ektikçe ektene yani ayetlere benzesen bir ayette. Ek diyor. aynı bugün İskender, Ava nasıl olur mu, neydi o? mu? İşte falan yere git, orada Turhan zor var, onun masaya otur şöyle gibi ayetleri var, okudunuz mu onu? Onun gibi bir sürü anlaşmalısıyla yani. şeyleri, şeyleri var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hurma dalını şöyle uzatıyor, vallahi diyor, şu kuru hurma dalını istesen bunu bile sana vermem. Ama diyor, elçiye zeval olmaz sen araya birilerini soktuğun için buraya geldim. Yoksa senin kafanı şurada ellerini arkaya koyar boynunu vururdum diyor. Mürtedavrak Ama diyor hani sulh için konuşma için geldim diyor ve dönü. İbn-i diyor ki orada hıslandığım gibi hiç hıslanmamıştım. Ama Allah'a hamd olsun diyor. Allah Resulü'nden sonra diyor ki oradan birkaç kişi de müseylemete şey çıkarıyor e, arka. Hepsinin boynunu vurduk ve ayağının dibine boğduk. Şimdi bu rivayeti getirerek işte bizzat ehline gidip konuşulabilir deniyor. Mesela adamın bazı, yani akşam akşam uzatmak istemiyorum. Bu bir davet değil. Burada bir münazara var. Yani bir görüşme var, şart olan budur. Yoksa onları onurlu kılma nedir? Değil. Böyle bir şey olursa gitmede hiçbir sıkıntı yok. Ama Allah riyadan korusun, benim Türkiye'de gitmediğim, ayak basmadığım bir kalmadı. Kendini kutup ilan eden, tut. Bilmem ne ilan eden, manyaklardan tut. Hep kapıştın, adamlar uçuyor. Ve oturduğunda ilmi bir münazara kesinlikle olmuyor. Ortak değerlerde bir şekilde buluşamıyoruz. Laf kalabalığı yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. <gülüyor> bir de onların zemini, Adamlar şeyh olarak değil, Allah'ın oğlu olarak bak. Adama itiraz ettin mi seni kör bıçakla kesmeye yürüyor, Onların önünde bir de o kurtarıyor seni. Bir de ona gavruldu. <gülüyor> yani durup dürük dururken pisi pisi de postla derdir. <gülüyor> yani, İpek efendi diye bir manyak var. Bir zaman hoş. Onunla kapıştık herif. Yani öküz bir işe yarar. O, onda da bir şey yok ama neredeyse poşçu derdiriyoruz. Ama müritleri bakın yıllar geçti. On seneyi geçti. Şimdi bak mesela çoğu samimi tevhid kardeşim beni aramaz. Onların müritleri beni en az cuma günü arar. nasılsın hocam diye halakız soruyor. On sene sonra anladılar ama anladılar. Adam üslubumu bozmadı. Azıcık biraz adamın rıklarını sıktı. Bunu öldürüyorlar. Adam kurtardılar. Sonra sonra diyor ki buna dua et efendiye yoksa adam götürecek diye. Şimdi düşün, ben burada ne anlattım? Bir fayda yok. Hani Elkı on sene sonra idare etti ama bir fayda yok. Çünkü o adam daha da güçlendi. Daha da kendini ne yaptı? Şey yaptı. Bizim görevimiz davet. Fakat bidatçıyı onurlu kılmak değil. Kâfire git, müşteye git, anla Ama bidat ehlinde rağbet olmuşsa onu onurlu kılmazdır. Onlar genmesef bir deys var mı hocam? Hiçbir deys yok. Hocam, hocam bilat olan şey. baki olan mı? göre kişilere gidip kendi değişebilir mi? Mesela, Ayşe annemize zinakar diyen bir insanın meclisine <gülüyor> gitsen ne kadar sahip Ebu Bekir, Ömer iki şeytandır diyen bir akideye sahip olan birinin meclisine ne kadar sahip edersin? Hocam. Kur'an bana yeter diyen bir meclise gittiğinde ne kadar ben ölülerden yardım bekliyorum. Ya seyda <gülüyor> diye namazda onun bunun elini öpüyorsa bir adam orada ne kadar sabreder? Evet, örnekleriyle, örnekleriyle verirsen sabredemezsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Dinin emirlerine uyacaksınız. Sen yürüyen bir kütüphane olacaksın. Örnek bir timsal olacaksın, model olacaksın. Ki Müslümanlar da ki en başında mesela çocuğun, eşin, yakının, komşuların seni bir model alacak. Müslümanlarda şahsiyet sıkıntısı var. Yani model sıkıntısı var. Ama tasavvufta önlerinde bir adam var. Ne yapıyor? Diyor, bu bizi çiçebine diyor ki bir çakı gibi koyacak. Var, şeyden, evet. Sırattan geçirir. Gelme geçemez. Benim gibi kütük gibi olmuş. Nasıl geçecek yani? <gülüyor> Onun için Allah bize hayır versin. Herkese davet ama bidat ehlini onurunu kılma sıkıntı var. Hatta Kudayil bin İyak var hiç duydunuz mu? Vidadlarla en çok böyle mücadele edenlerden birisi, hani alimlerden olduğu için diyorum, hani ayet değil hadis değil, karşıda komşum olsa diyor, bir bidatçı çocuğu ölse, yakını ölse, onunla karşılaşmamak için diyor, koskoca diyor, gölü dolaşır gelirim yine bediye ona selam vermez. Diyor. Yani bu kadar çok sert konuşan veya veyahut hiç duydunuz mu? Evet. Nasıl biri? Hadis, evet. fıkıh, bir. tefsir, akayette üç birisi ama Hanefi, uleması onu aforoz etmiştir. Sebebi ise fıkıh-ı peygamberin anne ve babası babında onlar müşrik olarak öldü diye bir bab, hadisleri getirince ayet hadisi onu Hanefi, mezhebe aforoz etmiştir. Bu diyor ki vahdesi vücutur kitabında, risalesinde tasavvufçulardan o kadar çekmiş ki onlardan diyor birini gördüğünde selam verse selamı alınmazdır. Elhamdülillah dese yerham kerlah denmez. Öldüğünde diyor Müslüman mezzanına değil bir kafir dört üç kurak çok sert gitmiştir. Ben hatırladım. Bu nedir? Zidatla mücadele ederken ölçüyü kaçırmış, sertleşmiş. Bak bugün Türkiye'de o zihniyetle olan mesela o Abdülaziz neydi hayindir. Onun Bay, hayindir. O hayin evet. gibi şey. Hayindir mı? Bak onlar mealcidir. Sünnetin kacisidir. Evet. Çünkü akılları ilah edinmişler. Tasavvufta ise aklı hiç saymaz. felsefe ilah edinmemeler. <gülüyor> <gülüyor> İlahlarla konuştukları için tasavvuflar hep ne yapar? Aynı monolü tarih gibi tefsir eder. İşte iş düşmen Biz de pişpiş dağı onlar güzel. Öyle değil, bak biraz daha merhametli olmak gerekir bizden. Bizim görevimiz olmayı. Buyur kardeşim, soru soracağım. Sağ olun efendim, İran'da da, o dört harifeye sadece bir şey yapıyorlar, Hazreti Ali, radyolar, ama bir şey demiyorlar. O diğer harifelerle, çünkü videoları çekmişler ki hocam. Ebu Bekir, Ömer, iki şeytan derler. Zua silen tabii, ediyorlar. Kapatın dedim bunu da. O yanlış bir şey değil mi hocam? Ee, o yanlış bir şeyden biraz daha ileride. Onların yaptıkları ee, Aman aman diyor, dil uzatmayın. Onu sevmek imandandır. Ona söz söylemekse <gülüyor> nifaktandır. Ashaba dil uzatan münafıklıdır. Allah'a sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Allah. Allah. Allah Azze ve Celle de münafıklardan bahsederken onlar kafirlerden de ah, namaza duracaklar. Evet. evet. Efendim? Namazı duracaklar, namazdan önce tetikleri doğru böyle. Evet. Direkt besle aydılar. Doğuş yapmıyor. Evet. Evet. Kapatın dedim, o kapattık yani. O evet. o Ama ne ilginçtir. Olarak... Muharrem'in onunda İstanbul'da, Halkalı'da hava yağmurlu, evet. neredeyse tipi derecesinde evet. soğuk. Herkes Çoluk, çocuk, kız, erkek bir meydana toplandılar ve bir gün kutladılar. Hak ehlini bir araya böyle toplayamıyorsun değil mi? Evet. Ama basir ehli ne yapıyor? Toplanamıyoruz. Burada ne anlaşılıyor? İhlası yapıyorlar demek ki bu işler. Ha? Demek ki ihlası yaptılar. Şeytan alacağını almış evet. onlardan. Kaybedecekleri bir evet. şey yok. Evet. Çoğunluğa uymak değil. Selam ah, aleykümselam. Selam Başka soru soramaz da bu. Allah'a selam olsun. Allah'a selam olsun. Olay bunu buna günümüzden son ardımlarına, bunlar hakkında gel, çok uzak bunlar var, bunları etkiledenler. edenler, bunlara uyuyan, bunları etkileyen, bunları da çok Bu özellikler demokrata bundan bir başka mahfum sorunun yönü yok bir. Ben anladığımı söyleyeyim. Demokrasi din midir? Din, İslam nedir? Ama ayrı bir din. Yani İslam ayrı bir din. Demokraside nedir? Kıydı bir dindir. Bir Müslümanın demokrasiyle idare edilmesi mümkündür. Anladın mı? Ve her kim demokrasiyi İslam Müslümanlara dayatırsa, doğrudur derse, onun İslam'dan nasıl yoktur? Çünkü demokrasi nedir? Halkın çoğunluğuna rağmen azınlığın çoğunlar hükmettiği, resportça idare ettiği sistemlerdir. Ama bunlar halka anlatırken kandırarak anlatırlar. Ne derler? Halkın kendi kendini, kendi öz idadesiyle ve hür olarak idare ettiği derler. Anasını zina ederken, karasını zina ederken görse vururlar ama gene eve kara vererek giderler, meşru sararlar. Kendi hukuklarla kendileri ters düşerler. Allah'a e Hiçbir Müslüman, hiçbir hele hele alim diyorsun ki hiçbir alim bunu pastik diyemez, kabul edemez. Mümkün. Ederse zaten İslam'da da ki ağır Ama olsa olsa Arap suresinde Sıraşun'u okuyorum ben. Okuyor ya. Yanına gitsen de kaptayın sorulduğu gibi solur. uzaklaşsa da sonur. Hiç okudur mu bu ayet? Yanına gitsen de solur.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 Zaten... İşte onu köpeğe benzettir. Demek ki bazıları var. <gülüyor> İslam ayrı bir din, demokraside ayrı bir dindir ve Müslüman'ın kesinlikle demokrasiyle bir işi olamaz. Oldu diyorsa İslam anlamamıştır. Vay, yani. şekilde? zaten kelime manası bile dinciliktir. Sorulmu mu? Hatta olduğumuz yönüne yani. yani şey. de. Benim zaman şeyde <gülüyor> Bisale yayınla dedim. Uyuyan olur mu? Layık bir sistemi Yahudilere, Hristiyanların dini günlerine karışamayacağı, işte Noel buydu buydu belirleyemeyeceği gibi Müslümanların bayramını da ilan etme yetkisine sahip olamayacağını, Müslümanın velayet hakkının ancak Müslümanlarda olduğunu, laik bir sistemin asla Böyle bir şeye layık Bu şey layık olmaz dünya. Bir e, bayatla, de, e şey söylüyorsunuz, katılmamış gerçekten. Layık değilim. Allah Allah. Temsede müzik Ancak beyazdan. Makam olan, makam yani. Ama ilk nesle bunlar hep saldırıyorlar. Olmadı, Eskiden biz çocuklarımız hep evet, temasından büyüttüler, evet. atlaştırdılar. Evet. Hala ne dövüyor, en sade olan diye sarıyor. Yani ne belli. Ben sevdim seni. Ben biraz uyanık oldum. Lojman, kardeşimin sorulduğu soru e, biraz daha açmak istiyorum ben. E, Mustafa Selçuk Efendi'nin tetkavvazı var. Evet. Diyor ki her kim bu sistemi kabul eder, evet. e, bunu desteklerse o küfür dedir, kafirdir. <gülüyor> Şimdi bunu e, Tayfur'daki, böyle sadece bunu yüzeysel alıp. Refik, Mustafa Sabri veya Mustafa Şükrü Mısır'ın, Mısır, Mısır ortamında adamıdır. Şimdi demiyorum ki bu hüküm geçersizdir Türkiye'de. Şimdi bazı hükümler vardır. Mesela Kuraba'da iman ve hükümleri diye bir kitap çıktı. Hiç gördünüz mü? Kuraba yayınlarında ve birçok alimin e, akaid konusunda hükümleri var. Sözde orada dört dörtlük doğru hepsi tekfircilere malzeme olur. Çünkü o sözler şerhe muhtaç sözler. Şerhe muhtaç olan sözü çıplak olarak kullandığın zaman aynen haricilerin Ali'ye gelip de Allah'ın indirdiğiyle hükmet yani Allah'ın kitabıyla hükmet dediklerine dönüyor. Söz doğru ama talep Batı. ettikleri batıl. Yani batıla yol çıkarıyorlar. O yüzden Mısır ortamıyla Türkiye ortamında benzeşen bir şey yok. Mısır ortamında bir krallık sistemi vardı. Nazi, sistemi. Bunlar Müslümanlarla baş edemediler. İhvan-ı Müslümin. Bayağı bir tarifiydi. <gülüyor> Hatta bu üniversitede Sedat'ı girerken en son. Harik Firavunlardan. Evet. O da Selef Ve akabinde Allah razı olsun. Baktı ki sistem, Müslümanlar karşıya aldı çok kan kaybediyor ve e, istediği gibi iş yapamıyor. Tuttu, işlerinde hastalıklarını, kendilerine kulağınlık verenleri çekti. Çünkü bir parti kurup, karşıda olacağımı, kardeş olalım, aynı yerde olalım, bir parti kuran bir iktidara getiriverdiler. Sistemi kim korudu? Aynen Türkiye'de Erbakan dönemi ve partiler sistemi ihvan modelinin aynısıdır. Ve kafirlerin e, telkinlerinin ve Görevini bugün yapmıştır. Aynı durumda. Daire değil peki, <gülüyor> Konum değil durumda. E, ama bazı yerlerde verilen fetvalar mesela değil. Sört bir kitap yazmıştır ama panonatik cevap vermiştir. Anlatabildim mi? Aynı kitabı okuyan birisi ise parlamentoya küfür der. E şimdi o ne anlamış yazar? Okuyan ne anlamış? bir tercüme eden mesela o gün Harun neydi? Şerda mı? E, e, Poland'den çıkan bir kitap var. Evliliğe fayda veren 60 unsur diye bir kitap. Burada Harun okurken baba diye bak burada işte kitap tavsiye ediliyor Seyit Kutbu'nun Merdo falan. Salih müjde. Müneccit mi? Yani Mücekkit de herhalde. Müneccit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun, baba dedi, sen bu adamın bu yazarları dedi, tavsiye edeceğine inanıyor musun? dedi. Ben de inanıyorum, yazarlar falan. Yok bababi. Bunlar hafçasında yoktur. Diyor. Sonra internetten indirdi, baktı. Tercümede böyle hiçbir şey yok. Tercüme eden ne yapmış? Hem kitabı şakşık etmiş, hem de alimin karşı olduğu Alimlerin kitaplarını doğru diyor ya, yanlış. Bu ne lahana ne düşün. Şimdi biz anladığımız dilde tercüme edilen kitapları tercüme edenin süzgecinden geçerek okuyoruz. Doğru mu, yanlış mı? Analiz etmiyor. Bu da birçok müşkü gidiyor. Yanlış anlaşılma hayata geçelim ama. doğru olan, sağdan sorulan üçe uğraşıp İslam bir bütün değil. Bölünemez. Oraya buraya ne yapamaz? Çekilemez. ...ve hiçbir sistemin altında... ...yer alamaz. Hocam, iki yani şimdi... ...bir şahıs vardır... Ee, ...İslam'ın getirdiği bütün... ...emir ve yasakları ortadan kaldırmıştır. Yani Allah sana ver, Allah'la sözünüz, bütün her şey ortadan kaldırmıştır. Daha doğrusu Hı. dini ortadan kaldırmış. Bir, yeni bir sistem getirdik, kendi istedi gibi. Sen ne yapıyordun o zaman? İşte o zaman biz Allah'a mı yok, yok Yoktuk evet. o zaman diyor hocam. O zaman yok. Şimdi neredesin? Balık'ta mısın? Şimdi hocam, bizim düşen göre gerçekten nedir? Balık'ta Bunlar mısın? Bunlara nasıl bir, Bunlar bir tercih gösterir? Senin mi? üzerine düşen Allah'ın zevklerine ben cinleri ve insanları evet. kulluk için yarattım. Birincisi kulluğun bilincini anlamalısın. Önce Allah'ın sevdiğinin bedeninde zuhuruna bir bakacağız. Allah neleri seviyor? Ben bunu beden olarak, ruh olarak neyi kabul etmişim? Giyiniçte, görünüşte, amelde, yaşantıda, aile yaşantısında, ticaret yaşantısında, topluma bakışta bunu ne kadar üzümsedim? Sonra bu razı olduklarımı <gülüyor> illerine, yani topraklara nasıl emredeyim? Yani bu önce bedende, sonra yaşadığı toprakta başlar. Bu mücadeleyi önce bedende verirsin. Beden de veremediğinden başkasından isteme hakkına sahip ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman devlet kuracağım veya İslam devlet nizanıdır, devlet kuruluşudur veya o tağutla mücadele demek değildir. Yani değil dememiştir. Hep tevhidin hakimiyeti için çalışmış, davetini yapmış, Hicretini yapmış, gücünü kurmuş, kaç sene savaşmış, kaç sene davet etmiş, 20 musun? 13 sene daveti var, 20 10 sene savaşmış. Yani önce davetini yapmış, sonra savaşını yapmış. Ama <gülüyor> hizmeti var, sınırları var. Bu aşamalar olmadan sadece bir soru cevap var, bunların olması Önce Allah'ın sevdiğini bedeninde bir sevdireceksin. Onu oluşturamazsın. Sıkıntılar varsa evet. onu, bunu hayata geçirmekte de sıkıntı var. Kendine kalan sıkıntıyı bir başka filan istemeyeceğim. Şunu söylediğin söylediğim gibi, Allah'ın sıkıntı mı öyle bir kadar cihat var diye Yok, hepsi ne, ne gibi geliyor? Hepsi, hepsi gibi Anlayan evet. anlat. Başka? Cevapta dersini müşkül duruma düşürmek istemiyorum Hı. benim için. Hiç müşkülat yok. Hocam, Hadi bayramda oturuyor, oturuyoruz. Sor sor, ne hocam bize çok şey Hı. var. Buyurun. Buyur. Buyur. Tamam, bir şey soracağım mı? Tamam. Hüsnü tamam. al. Tamam, bir şey tamam. tamam. tamam. haberi. Helal olsun. Bir şey zaman, bazen bir şey olduğu zaman hiç el vermiyor hocam. O başkaları bir şey Söyle söylüyor yani. O doğru değil de. O tamam diyorsun işte. Hiç yani kabul etmiyor. Tastik etmiyor. Ne biliyorsunuz o yanlıştır. O solduğu zaman da Şecafer abi telefonu açın da Allah razı olsun hemen o tarzı soruyor Soruyorum ona. Hangisi doğru Şecafer abi? Bunu, bunu hemen ayetlerden o söylüyor ona. Bitti şereflerden söylüyor. O rahatlatıyor beni yani. Çoğumu Şecafer abi. O bir sıkıntı olduğun filan. O ben biliyorum bunu yani hiç yani kabul etmiyor hocam. Yapabiliyorum. E, evet. evet. O tam doğru olsun diye şey yapıyorum. Telefon açıyorum. Onu cevaplar abi hemen. Hayatların, hadis-i şeriflerin söyleyip böyle böyle. Evet şey, tamam diyorum cevaplar böyle. O şey var kocacığım. Mesela o cuma günleri, okumadan e, önce işte yani ezan okunmadan önce bir saat önce yani ezanın okumasından bir saat önce hadis-i cemiyamını. Aynı cam olduğunu söylemiyim de o iş olmasın. Ama aşağıla bazı var yani hukukte değil yani hocam. O biz adamın bazı yaşlı yaşlı işi yaptı. Ben girdim şimdi. O taraflar var. Oturuyorlar şimdi. O sesini bir şekilde selam alıp derim. Ondan sonra geçip oturduğunuz şeyin yanındaki arkadaşa selam alıp derim. O iş yaptık. Habitane yaşlı bir. Amca var, o şeyler getiriyor. Ee, şeyler getiriyor, muhabbeti senin. Ee, o şimdi bu olsun. Bunları anlatıyor. Bu bedetini. Bana dedi, işte namaz dedikten sonra dedi, gel buraya dedim. Tamam, selam verilmez. Bağız veren bir şey. Bağız veren bir şey. Ondan sonra böyle bir şey. Yemek yene, namaz bulana, kaza hacet yapana selam verilmez dedi. O selam dedi, Cevâb-ı Hâbî'e sorulmuş. Cevâb-ı sadece hutbede dedi. O geçersin sesin. Saçtın, ben de bir gülümseme. O dedi, gülümseme olur dedi. Sadece Kazâ-i selam verilmez. O da Allah Resûl-ü Aleyhisselâhu Vesselâm. selam verip geçiyor. Evet. Geldikten sonra selamını alıyor. Namazda biri selam alınır. Evet. Çünkü İslam'ın ilk başlarında biz birbirimize selam veririz, selam aleyküm, aleyküm, selam diye konuşur muhabbet edilir, hatta oturulduktur. İmam Asıl Hocam evet. doğru söylüyor dedi bana ben. için söylüyor, doğru söyleniyor. Evet. <gülüyor> Hanefi <'in> mezhebinde var <gülüyor> bu akıl olarak. İslam'da sadece kazayı haces yapana selam verilir, başka bir şey değil. Yemek yiyene de selam verilir, namazada, namazada da, da namazada şey. selam verilir. da <gülüyor> nedir? Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur. Ayet inmiştir evet. 90'larca. Evet. Allah aşkına evet. ne Kıyamdaysa bir sene kadar kaldırdı, bıraktı. Evet. Rüki yine, secde de yine yeni. Yani birisi selam verdiğinde eline kaldır, indirir. Ama namaz dışında birisi selam verdiğinde Yahudiler gibi, evet. Öztükenler gibi veya gibi yapmayacak. Ama namazda eline koluna oynatabilirsin. Ama dışarıda yok. Selamun Aleyküm Aleyküm telefon açın, Aa, o tasdik etmiyor bir hocam. Bir şeyle ilgili ben hocam. Cuma hutbesindeyken imam... Aynısını söylediniz A hocam size Cevap Aleyküm'ün ya, Cuma, o, ya o, bir tane o, imam mı var? Selamun Aleyküm'de otur. Şey, imam hutbe-i irat ederken cumayetinde... Selamun oturursun. o oturursunuz. Selam, Müslüman'ın nedir? Talolasıdır. Orada bir tane vaaz veren adam yok ki. Kur'an-ı Kerim oku uzun sendiler. Orada diyor, birileri yani, yani kavga ediyor, onlara sus bile demeyelim. Rütbeyi dinlerken. Ve camiye, mutlaka. rütbeye gel derken, bazı şeyler sorarken, Hocam. sanki öyle bir hava estiriyorsunuz ki, Cuma'yı kılmayalım, Cuma'ya gitmeyelim, bu hareketleri ettiriyemez. Lan niye gözünüz son dakikalarda sizin ya? Niye tribünlere oynuyorsunuz? Cumaya erken gidin demiyorum mu? Öküz var, inek var, <gülüyor> eve var, <gülüyor> eve var. Deve var. Bunları bırakıyorsunuz, yumurtacığınız yumurta var. Melekler kapatıp futbeye oturduğunda futbeye gidiyorsunuz, selam verilir verilmez. Ölce erken gitmeyi bir öğrenin ya. Yani son dakikaya gidip de buralara zorla, mesele mi üretmek istiyorsunuz? Yoksa meselen kendinden ötürü hocam zaten amel mi etmek için ya Ameli yapmasına diyor hocam şey. Hocam diyor ama Allah kavmet diyor azap edeceğinde onlardan ameli alıp Herkesi pat Ne dedi? Meseler zaten ötürü hocam. Allah bir kavmet diyor azap edeceğinde onlardan ameli alıp herkesi cezalandırıyoruz. Hocam Şöyle olursa nasıl olur? Şöyle olursa nasıl olur? Var mı sahabeden böyle bir soru sora? Bu şekilde mi? Namazda bile ayakkabısını çıkarıyoruz namazın son müvekkesini. Hocam normal itibarle mesela. Hava ben e, genel bahada söz geldi mi? Selam alıkütü, almayın. menam. Hocam hiç... namazda bile veriliyorsa tar... Bitti mi hocam? Evet. Bir birkaç sorumuz var. Farklık olurlar. Değil, biliyorsak biliyorsak biliyorsak. Bir de tercihanında işe girildik. Maksimuz olursa. İnşallah. Şimdi bu bağlılık da sahip. 15-20'ye girersin. Ee, Burda yolday meselesi çıktı. Yalanla, namazına. Evet. Kavuluyor, götürüyor, falan. Ben de karşı çıktım. İnşallah. Ama emin değilim. Evet. Onun dışında 70 bin tespih çekiyorlar ona gönderiyorlar. Evet. Eğer Kur'an okuyup ona gönderiyorlar. Evet. Şimdi bu ünün İslam'daki yerine doğru mu değil? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizler diyor Yahudilere ve Hristiyanlara karışık karışık arşına arşına pabucun pabuca denk geldiği gibi yiyecek. Hatta onlar diyor analarıyla yol ortasında zina etse muvaffak de çıkacak diyor. Yahudilerde ne vardır? Papaz girer bir yere şey, Hristiyanlardan. Öbürü gelir günah çıkarır. Verir parayı. Cenneti alır gider. Yani onlar yapar da biz yapamayız. Bizimkiler başlıyor. Diyor ki adam ölüyor. O kaç yaşında öldü? 75. 75. İnşallah iman üzerine ölmüştür. Kaç yaşında bulağa erdi? 14. 15'te at. Kaç yıl yaşadı bu buraya 60. 60'sını da böyle bu namayla falan, onunu at, ne kaldı? 50. Şimdi hesap yapıyorlar. 50 yılda diyor, kaç şey? 50 ramazan var. Borcu varsa her yıla bir diyor. Oyu 50 yazıyor. işte 50 yılda diyor kaç şey var? 365'in şu kadar. Her yılda diyor bir namaz eksik olsa, ne oldu? 50 namaz misal atıyor, onu da yazıyor. Şimdi keffavet olarak işte bir güne yiyecek, şu bu diyor, hesaplıyor. Bir de adama bakıyor şimdi kıllamı, kıllamı, paracılımı. Ona göre bir şey koyuyor. Onu bir çıkıya koyuyor. Orada var. Benim kaynana öldü. Allah rahmet etsin. Bizim kayınpedere damardan girmişler, ıskat dedikleri, da bir çıkıya koymuş. Kıldırgaçta bir odaya girmişler. Aldım, kırdım, bilmem ne yaptım, onu atıyor, onu atıyor, onu atıyor. <gülüyor> ben de mezar kazdım, geldim, kaynananın vasiheti varmış. Hüseyin kalsın, mezarımı karları işte kaldık, çamur olduk. Odaya, üstümü değiştirmeye girdim oraya. Ben baktım, herifler oturmuş, birbirine atıyor. Hemen çöktüm, aldım, kapıyı çıktım. <gülüyor> Adamlar morardı. Onu alıp, orada pay edecekler. Bir ay bizim kaynana aklaşa, aklanacak, cennete geldik. <gülüyor> Kayıp eder, ver, vermem dedin mi Allah'a, e, yiyeceğim bunu. Onlar hocaysa ben Şeyhülislam'ım. <gülüyor> <gülüyor> Vermiyor. Ondan sonra vermedi mi adam bir daha parayı bulup buldu, onlara ne gidirdi. Şimdi haram olsun diyor, ben dedim ki haram olsun. Ben zorla veririm. Haramlar başında, bilmiyoruz ama şimdi öğrendiler ha. O zaman bilmiyoruz. Şimdi İslam'da naklar var. Nakları ne yapıyorlar? Zorluyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geliyor. Veyahut bir kadın. Enkisi var. Benim babam öldü. Veyahut annem öldü. Hacca gidecekti. Fakat gidemedi. Ne yapayım? Sen diyor ebeveyninin bir borcu olsa ne yaparsın? Yerine getirip öyleyse onu yerine ne yap? Hac et, diyor. Veyahut oruç tutamadı. Vefat etti. Ne yapayım? Sen onun borcu olsa misin? Öderim. onu yerine ne yap? Oruç yani oruç tutabiliyorsun. Namaz dışında ölen ebeveyn için iman üzerine her şeyi yapabilirsin. Bunları zorlayarak bunlar ıskata çıkarıyorlar. Adını ıskat koymuşlar. Aynı Hristiyan papazlarının yaptığı gibi bir eylem geçersiz. Sen onun adına babanın eksik oruçlarını kılabilirsin. Sen onun adına kurban kesebilirsin. Sen onun adına hacca Gidebilirsin, anlamasın. Bu vakit olamaz. Yani etsin, etsin etsin. Etsin etsin. Sevgi şey, canım altı, altı yıl bir rahatlığı vardı, onu tutmadı altı yıl. Canım, ben kendim. O ay o ayda. Şimdi ne diyeceğim? Altı yıl tutmadı. Beyaz da kefaretini verebilir. O an yok. Evlatlar, yani. vermeye de bilirsin. ama onun borcu olsa ödemez misin? Bu niye yapabiliriz? Sevgi canım. <gülüyor> Verebiliriz. Peki bu namaz kılmadı, 25 beş günlük bir hafta ne olayı oldu? Haklı başında değil diye inşallah imanıyla olarak kabul ettim. Yani onun bir şey gerekiyor mu o namazlarına? Dua et. Ya Rabbi bu senin kulundu, mazur gör, cahildi diye dua et. Peki hocam şimdi evet. şöyle bir şey var, şimdi sadece evlat. Biz sekiz yıl, otuz yaşına geldik, yirmi dört yaşında eygah etmektedir. Tamam. Üç dört kardeşiz öyle eygah etmektedir. Şimdi bizim bu saatten sonra yaptığımız hayırlardır. Salih evlat cümleği biliyor musun? Çünkü kişinin kazancı bir <gülüyor> o ne kazancı? Tevhid ehli salih evlattır. Eğer baban iman üzerine ölmüşse ki inşallah öyledir, evet. onun amel defteri normalde. buradan açılır. Ben yani, cümşehiriz zamanlardan de eksilttiğinizde buna yazılır mı hocam? Tevhid ehli salih, salih, salih, salih insanlardır. Amel de salihdir. Peki şey hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'i ben okuyorum, normalde okuyorum. Evet. Yine ben o salih namazdır sonuçta. Her aslında bir ecir veriliyor. O namazdan namazında gene okuyor. Gene evet, ona gene ecir duyuyor olacaksın. Ama ben onu okuyamam. Her hareket, her işlem olacak. Siz salih amellerini tevessüle ederek yakınlarına dua edebilirsin. Bu salih namaz tevessüle eder. Ama ona has kuran okuyamazsın. Fakat gibi. yaptığın her salih ameli, evet. Ya Rabbi, bunu ben senin için kabul ettim, eğer yaptım kabul ettiysen işte ananı evet. babamı affeyle, şöyle, böyle bir şey isteriz. Ben söylemde bize bu şekilde. Salih amel e neticede. O zaten e için değil e bir şey yok hocam. Hiç bir şey eksenmez. Kur'an ve sünnette uyma yaptığı zaten amel o uygun, her şey ona gider. Zaman. Amel defteri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iki kişi ölüp, üç şey müstesna, amel defteri ne yapmaz, kapanmaz. Habire üç şey gider, Malı, mirasçısı ve kendi. Kendi kalır, malıyla mirasçı döner. Onlar onu paylaşırken onun hesabını veriyor ölü için hasseten Kur'an okuyamazsın. Ama okuduğun bir kuranın sevabı zaten salih evlata otomatikmen gidiyor. Otomatikmen gidecek. Otomatik tamam şunu bir evlatlar şey var. Şuna, şuna bağışladım, söyledim böyle yok. Yaşın, fakir. Yok, böyle bir şey. Şeyh bu yapayım. hayrı tut. Ben bu hayrı fazlamsa amca, dayıma, tova'a, dular etebilirsin. Adakla okuduğun kişi şey. ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptım. Bunların falan kulunu bağışla, azabını dindir, hafiflet, ben buna bağışlıyım diyebilirsin. Yakının için namaz dışında her şeyi yapabilirsin. Yani kurban bile kesebilirsin. Sadece namazı. Namaz kişinin kendi şeyinedir. oruç tutabilirsin, hacca gidebilirsin, yemek verebilirsin, Bakın şu her şeyi yapabilir. Peki oğlu belki bidatci dayı olsa bu yapılan amelde dava yani. yarışır mı? Amel sahih olacak. Bidatci derken gavur mu diyor? Ne yapacak? da hocam onu günaha da yazılır mı bu? Gavur abi? mu? Bu da çıkıyor. Yani. Gavur mu diyor? Yani hocam şey... cehalet var destekle mi demesek şimdi bu adamlar evet. inkar ediyor bazı ayetleri. <gülüyor>